selamlıyoruz. Bugünkü Tarih Söyleşileri programında konumuz Türk Düşünce ve Bilim Tarihi. Misafirimiz İhsan Fazlaoğlu hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, geldiniz hocam. Hocam. hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Ee, sohbetimize İslam Öncesi Türk Düşünce Tarihi'nin kaynakları ve gelişimiyle başlayalım Eyvallah. istiyorum. Şimdi Türk, İslam Öncesi Türk Düşüncesi'ne geldiğimizde tabi biz genelde bu tür işleri yazıyla başlatıyoruz. Yazılı belgeler üzerinden gidiyoruz. İslam Öncesi Türk düşüncesi nereden çıkartabiliriz? Çin kayıtlarından çıkartabiliriz, maddi kalıntılardan çıkartabiliriz. Bazı kitabeler vesaire. Kitabeler gibi. Ya da İslam'a aktarılan, Müslüman olduktan sonra sözlü olarak taşınıp daha sonra yazılı kültüre geçirilen unsurlardan çıkartabiliriz. Bir de İslam'la birlikte hala klasik kültürü devam ettiren Türklerin yazıp çizdikleriyle bunu üretebiliriz. Dolayısıyla bu büyük bir uzmanlık konusu. E, pek çok dil bilmeye gerekiyor. Parça bileceksiniz, Çince bileceksiniz, e, Sanskritçe bileceksiniz. Rusça belki. E, Rusça daha sonra. Yani o klasik e, Orta Asya'daki farklı kültürlerin dillerini bilmek lazım. Mesela bir örnek vereyim. Hani benim uzmanlık alanım değil Bu konuya girmek istedim. Uygur e, döneminde Vapşi-Bakşi diye bir düşünür var. Bakşi Uygurca şey demek. E, katip, filozof demek. E, Mesela bu Vapşi Bakşi'nin metnini e, sevgili hocam Timurman Duralı Hoca Almanca'dan çevirip e, Türkçe'de de yayınlamıştı. Mesela o e, eser incelediğiniz zaman çok ciddi bir varlık, bilinç felsefesi, bir kendilik felsefesi e, işlendiğini görürsünüz. Tabii Budist terminolojisiyle ya da Budist e, ilkelerden hareket ederek bir aynaya bakıp, aynadaki görüntüsüyle kendisi arasında varlıkça, ontolojik bir ilişki kurup, bunun bilgi boyutunu analiz eden çok ciddi bir metin. Bu tür metinler bulunabilir. Türkiye'de de yeni yeni bu tür metinleri yayınlamaya başladılar. Özellikle Almanlar bu konu üzerinde çalışıyor. Eskiden beri Almanlara, Almanlar evet, ciddi bu çalışıyor. çalışıyor. Şimdi Türkçe'de de çok güzel metinler üretilmeye başlandı bu konuyla az da olsa. Dolayısıyla bu ayrı bir uzmanlık konusu. İslam öncesi dönemde ve İslam'la birlikte klasik kültürü devam ettiren Türkler'de çok yer yer ciddi bir düşünce etkinliği olduğunu biliyoruz. Artı İslam döneminde yazılmış e, Bilig gibi e, eserlerde iz düşümünü görebileceğimiz e, bir kalıntılar var. Bunları tabi ciddi bir şekilde analiz etmek lazım. Ee, siz tabi Selçuklu ve Osmanlı dönemi düşünce kaynaklarına da bak bir isimsiniz. Sonraki asırlara doğru geldiğimizde 15-16-17. yüzyıllara geldiğimizde mesela İslam öncesi, Türk düşünce tarihine dair atıklar olduğunu görüyor musunuz? Tabi. Şimdi e, biliyoruz ki mesela Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden sonra e, Uygur bölgesinden bakşiler getirtiyor. Biliyorlar yani. E, Uygurca alfabeden hazırlatıyorlar. Mesela ikinci beyazlığın Uygur alfabesi, onun için hazırlanan Uygurca alfabe millet kütüphanesindir hala. E, Kutatku biliki de Fatih'in getirdiğini biliyoruz. Viyana nüstasının e, Türkiye'ye getirden kişi. E, Fenerizade Alaattin Çelebit'tir. Bu Feneri'nin Büyük Feneri'nin torunu Muhammed Şah'ın oğlu. Bu Ali Kuşçu e, Semerkant coğrafyasında 17 yıla yakın okuyor. Dolayısıyla biliyorlar e, yer yer. Ve atıflar da var. Bu atıflar bazen Oğuz Ata e, efsaneleri üzerinden yapılır. Bazen e, temel e, siyasi e, perspektifler açısından yapılır. Mesela ilk dönem bizdeki Yunus Emre, Aşık Paşa gibi Hacı Bektaş gibi isimlerin de bu klasik Türk geleneklerini, şamanik geleneklerini devam ettirdiğini biliyoruz. Mesela Namide çok ciddi eski Türk kültürüne atıflar var. Ben onları Burada şöyle bir eleştiri istedim. yapılır. Bunun da biraz yersiz olduğu anlaşılıyor. Yani Arap Müslüman oldu ama hiçbir zaman cahiliye dönemini unutmadı onların cahiliyeti dil, dil, e, dil e, hariç e, hocam hepsini unuttuk e, bu şekilde e, Dil unutmadı e, Müslüman üzerine. oldular ama eski o e, kültürü hiçbir zaman unutmadılar Türkler ise Müslüman olduğu gün sanki yeniden böyle e, doğmuş gibi olduğu denilir ve ancak 19. yüzyılda mektepler açılınca malum tarih kitaplarına işte eskiden de bizim devletlerimiz vardı falan girdi 19. yüzyıla kadar Tamamıyla e, yok adlı gibi denilirdi ama e, belki bir ölçüde bu doğru olabilir fakat e, unsurlar böyle e, e, kodlar halinde devam ediyor. O hükümdarlık geleneklerine bakıyorsunuz, devrimdeki halk arasındaki bazı uygulamalara. İslami bir kılıf belki giydirilmiş ama onun aslı e, eski evet. Türk geleneklerinden geliyor. Hocam evet. bu tespitiniz hem e, doğru... Belli bir yere kadar ya da söylenilenler evet. tespisi de, belli bir yere kadar da yanlış. Bir kere İran kültürüyle mukayese doğru değil. Şimdi felsefede aynı ontolojik düzlemde olan nesneler mukayese edilir. Tutup karafatmayla bir börtü böcekle gezegen mukayese edilmez. Ayrı ontolojik tabakalar. Şüphesiz. Evet. İran kültürü çok eski bir kültür. önce 600'de imparatorluk kurmuş bu adamlar. Akamelitler. Peşinden iskenler, partlar var. Ondan sonra sahasaleler var. Müthiş büyük bir yazılı kültür var. Bir de aynı yerde sabit aynı kalmışlar. Ama unutuyorlar. Ben onları evet. gezdim. Oradaki entelektülleri de konuştum. Zannedildiği gibi birikime paralel bir hatırlama yok onlarda da. Eleme yapılmış. Orada da yapılmış. Arap dünyası biraz farklı. Araplar da unutuyorlar. Sadece cahiliye şiirini muhafaza etmeleri dille alakalı Kur'an-ı Kerim bir dil mucizesi gibi görüldüğü için. E, Türkler de e, Yazılı kültüre çok geç giren bir kültür. Yani kitabelerimiz çok geç. Kaç tane, kitab, de, de. Işte birkaç kitabemiz var. Yani yani, Milad, yazı M.Ö. 3200'lerde icat ediliyor. Yani arada 3 milyon evet. fark var. Ama özellikle devlet sistemi, toplum anlayışı yani Mehmet Genç Hoca rahmetli Osmanlı uygulamaları anlatırken bir hadis-i şerife komsunuz açıkken tok yatmayın. Evet. Bir de e, kitabelerdeki e, halkı doyurma kavramını evet. atıf yaparak açıklıyor bunu. Evet. Bu devam evet. ediyor. Evet. Yani biz sözlü kültürü küçümsemeyelim. Hiç Çünkü yazı Hizmet. o dönemde çok önemli değil. Kağıt da yok. Kağıt çok geç. 750'lerde yaygınlaşmaya başlıyor. Bu Talas Meydan Meydanı'ndan sonra insanlar büyük oranda hafızalarla, evet. destanlarla, şiirlerle devam ediyor. Dile, gönülden gönülden tabii gönülden yani Dede Korkut'u iyi okuduğunuz zaman oradaki Türk Psikolojisini e, görüyorsunuz. Ha şu da var tabi. Türkler bozkır kültürüne sahip oldukları için e, mekanını da terk ettiklerinden dolayı mirası muhafaza etmek sadece e, zaman üzerinden, zihin üzerinden mümkün. Evet. Çünkü mekan yok ortada. Siz ortaya evet. bırakıp gelmişsiniz Anadolu'ya. O mekanla irtibat kuramıyorsunuz. Zihinsel bir kopukluk süreç içerisinde onu evet. efsaneye dönüştürüyor. Çünkü mekan terk edildi mi zaman efsaneye dönüşür. Bu gayet doğal bir şey. Ama bunu mesela Yunus'un şiirlerinde özellikle tasavvuf geleneklerinde bu kültürü çok ciddi bir şekilde görüyorsunuz. Devam ediyor. Benzer şeyi tabii siyasi düşünce tarihinde de görüyoruz. Devlet geleneğinde zaten bence büyük oranda devamlı Devam söz ediyor. konusu. Evet, şey. Evet. Şimdi geçenlerde Ebu'l Fida'ya atıfla bir Tuğrul Bey'in bir konuşmasını okudum. Cihan Piyadeoğlu Hoca paylaşmıştı benle. Hunlara atıf yaparak kendisini tanımlıyor. Şimdi Tuğrul Bey 900 60'larda şey doku binlerde. Binlerde Hunları nereden biliyor? Ya böyle bir psikolojik Enteresan. gelenek var tabii. Yani Cengiz Han'ı biz çok hani barbar gibi görürüz ama Cengiz Han da e, devleti kurduğu zaman göktürklere atıf yapıyor. Evet. Yani dolayısıyla o gelenek özellikle siyasi gelenek. Çünkü büyük bir iddiadır o ve sizin meşruiyetinizin kaynağıdır. O meşruiyetin kaynağını hanedanlar hiçbir zaman unutmazlar. Osmanlı dönem kabul vermezsiniz. Gidiyor, Kayı Oğuz tabii, Kayı efsanenin üretilmesi Fatih sonrası itibariyle de bununla alakalıdır. Meşruiyet meselesi çünkü çok ciddi bir mesele. Tabii, tabii bunlar dolayısıyla düşünce ya, işliyorlar. Ha. Bu konuda bizim Fatih Şeker Hoca'nın çok güzel çalışmaları var. O metinlere bakılabilir. Orada ...enformasyon malumat anlamında... ...pek çok bilgi veriyor zaten. Siyasetnameler var. Siyaset. Onlar zaten başlı başına. Tabii, tabii, tabii, tabii. Çok önemli kaynaklar. Şimdi dönelim İslam... ...öncesinden İslami döneme hocam. Ee, İslami dönemde... ...Türk düşünce tarihinin... E, ...temel harcı... ...hangi tarihlerde... ...yoğruluyor? Şimdi tabi... E... Türkler ve İslam ilişkisi çok karmaşık bir ilişki. Ee, Tolunluoğullarını da anlatabilirsiniz, Akşitler, Eşitler dediğimizde anlatıp, Karanlar anlatabilirsiniz. Ama biz bugün şu anda içinde soluklandığımız devleti esas alırsak bu devletin kuruluşu 1040'dan akan. Ben e, rahmetli Ram Günger Hoca'yı takip ederek Türk devletinin, yani bizim şu anda Türkiye Cumhuriyeti dediğimiz e, devletin kuruluşu 1040'dan başlatıyorum. Bunun için de bilim tarihi ve düşünce tarih açısından bir örnek veriyorum. Diyorum ki bana bir Türk bilginin yazdığı matematik kitabını, cebir kitabını, astronomi kitabını, optik kitabını... ...mesela Cemalettin Türkistan'ının Er risalet alayesinin ne kadar geri getiriyorsan Türk tarihinden... ...eğer 960'tan Cenk'ten önceye geri getiriyorsan sıkıntı yok. Ama... Türk alimlerinin, Türk bilginlerinin yazdığı ya da Türk siyasi örgütleri içerisinde yazılan eserlere baktığımızda 960'dan önceye gitmiyor. Çünkü 1960'ta biliyorsunuz e, Cende iniyor Türkler, Oğuzlar. Orada süreç içerisinde Müslümanlaşıyorlar. Sonra Dandan Rakan, Dandan Arkan birlikte İslam dünyasında siyasi hakimiyet kuruyorlar. Ve dediğimiz o süreç, biraz öncesi sonra o süreç başlıyor. Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Osmanlı, Türk Cumhuriyeti devam ediyor. Evet. Evet. Çok hızlı da bir siyasi hakimiyet dönemi yani Tabii ama o, şimdi o dönemi şöyle uzaktan onu. baktığımız zaman e, Arap ve Arap dünyasını da biliyorsunuz biraz okudum. Arap minniyetçileri bile genelde Türklere karşı e, olumsuz bakarken Selçuklu'ya çok ayrı muamele ederler. Hatta bu meşhur İslam tarihinin yazarı İbrahim Hasan mıydı hocam? Evet, Hasan onu, İbrahim Hasan. İbrahim Hasan İbrahim Selçuklu, Hasan'ın Selçuklu kısmına bakın der ki eğer Selçuklar olmasaydı bugün İslam ...Arap Yarımadası'na sıkıştırılmış bir kültür olarak kalırdı. Bunu söyleyen bir Faslı tarihçi. Evet. Tercüme de edildi onu. Hatırlatalım seyircilerimize. Evet. İsmail Yiğit, Ahmet Ağarapçı falan. Evet. Dolayısıyla Türkler, yani Selçuklu Türkleri... ...İslam dünyasına girdiği zaman... ...İslam dünyasının bir manzarası var. Hem politik bir manzarası var. Ekonomik bir manzarası var. entelektüel bir manzarası var. Akıl parçalanmış. E, Vizyon parçalanmış. Devlet parçalanmış. Onlarca akaid mezhebi var. Yüzlerce fıkıh mezhebi var. Böyle bir parçalığı merkez-çevre kavramı etrafında düzenliyorlar. Burada şeyi hatırlayalım. Sözünüzü kesiyorum i̇şte. bu cümleyle. Her rahmetli. zaman vesile olsun. E, Mükrimin Halil İnanç evet. böyle İslam tarihindeki devletlerden bahsederken sonuç olarak böyle 200-300 devlet var ama 3 tane aile var. Doğru. Birisi Ali Resul, Emevi e, Abbas'ı. İkincisi Ali Selçuk, üçüncüsü de Ali Osman. Tabii tabii evet. kesinlikle. İşte kesinlikle. yani o Selçuklu gerçekten. Yani Selçukluları evet. biz tabii yeni yeni ciddi evet. bir şekilde inceliyor. Çok güzel uzmanlarımız var Türkiye'de ve bu Selçuklu tarihi ilgi de artıyor. Ama bu şeyin entelektüel bir tarafa kayması lazım. Mesela ben Sultan Sencer'i çok sık paylaşırım da sosyal medyada. Sultan Sencer mesela ilimle olan ilişkisi bakımından Fatih Sultan Mehmet'le mukayese edilebilir bir insan çok uzun süre kalıyor. Önce Melik sonra 50 Sultan sene olarak yaşmış hocam. Tam 60 yıl. Ve döneminin en büyük alimleri Ömer Hayyam, Gazali, Haraki, İsfizari, Türkistan bir sürü insanı topluyor. Bunlar mesela İbn Sina felsefesini o geleneği Horasan'da, Türkistan coğrafyasında hima edip işte Lefkeli, Savi, İbn Sina'nın talebeleri bunlar. E, ekol olarak bunları muhafaza şey yapıp himaye edip Orta Asya'da İbn-i Sinacılığı Moğollar gelinceye kadar e, diri tutan da Sultan Sencer'in politikaları siyasetidir. Astronomi, matematik, hakezler. Dolayısıyla bunlara da ciddi bir şekilde çalışmak lazım. Ama bunun için öncelikle döküm çıkartmamız gerekiyor. O eserleri e, envanter, elde etmek, envanter, envanter, çok, envanter önemli. Evet, çok önemli. Yani biz e, işte akademik olarak çalışılıyor bak buna itirazım yok. Türkiye'de çok iyi uzmanlar var. Türk. Ben her zaman söylüyorum. Türk akademik hayatı Yurt dışında hem Arap dünyasında hem Avrupa'da hem Amerika'da görev yaptığım için biliyorum. Öyle insanların söylediği gibi naif, basit değil. Çok ciddi uzmanlarımız var dünya çapında takip ediyorlar. Ama bunun e, kültürün kılcal damarlarına sinmesi lazım. Yani sencer sadece bir filmin ya da sadece bir akademik konuşmanın konusu değil, Türk kültürünün kılcal damarlarına sinmiş bir unsuru olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Başka bir minnetin böyle insanlar olsa bunlar heykellerini yaparlar. Ne bileyim her gün toplantı yaparlar, konuşma yaparlar. E, bu alimlerimiz içinde geçerli. Yani Tabii. ben sadece akademik olarak bunu bilen 10 kişi yetiştirdim de bunu halletmiyorum. Bu Çin tarihi değil. Çünkü bazen konuşuyoruz. Hocam diyor çalışın okuyalım. Ya bu Çin uzmanı değilim ki bu senin kültürün sen de çalışacaksın, bileceksin bunu. Ayrıntıları bilme ama temel isimleri ne bileyim ben... E, Selçuklu dönemde yetişmiş matematikçilerden birkaç tanesini bil yani. Bu kültüre silmesi lazım. Burada temel mesele hocam biraz bizim tarihi yazım alışkanlığımız, ta, hakim bir e, psikoloji veya zihniyetle e, tarihi ele alışımızın da önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Daha bizim tarih yazım sistemimizde, yani tarihterken siyasi tarih kastetmiyorum. Bütün kültür, sanat, edebiyat merkezi olarak e, batı eksenli veya edilgen bir tarih anlayışının hala hakim olmasını da önemli bir rolü var ama ifade ettiğiniz gibi yeni yeni bu konuda canlanmalar var fakat bunu merkezi ve kuşatıcı bir anlaşa dönüşememesi de belki bu söylediğiniz konuda rol oynuyor Çok olabilir. Çok nedeni var. Bu uzun uzun yani Türk e, sosyolojisi, Türk zihniyetinin analizi e, yapılması lazım. Yani biraz önce evet devam eden unsurlar var ama bir de yine kasıtlı ve bilinçli olma olduğunu düşünmüyorum ama yine de o mimetik dediğimiz kültürel genlerimizin bazı e, fonksiyonları var. Bu fonksiyonların da üzerine katlanmamız lazım. Yani kendimizi eleştirmemizi becermemiz lazım. Hani Nihalatsız'ın e, cümlesini kullanmıştım. E, Müslüman olduk. Tamam güzel ama hiçbir şey devam ettirmedik diyor. Tamam bu biraz diyelim ki abartılı. Fakat büyük oranda e, baktığımız zaman böyle bir tarzımız var bizim. İşte ikinci Mahmud yenileşmesine bakıyorsunuz. E, Mehter Ortadan kalkmış. Yani bunu müzesini kurabilirsiniz. Yeniçerili mezarlarını bile yıkmışız değil mi? Yani e, Türkler için orta çağda bir tabir kullanılır yabancılar tarafından. Yaşama ustaları. Yani yaşamayı beceriyoruz ama bu yaşamayı becerirken e, yüklerimizi atmayı da beceriyoruz. <gülüyor> evet. evet. Onun için... E, Hatifleme yaşamak için... Gerekli. Bu biraz yani. işte bozkır ile alakalı. Bozkırlarda en önemli şey iz bırakmamaktır. İyi. Ama o hala devam ediyor. Bugün şehirlerimize hale baksanız onun bunun Hocam şimdi bellemek, bellek, Türkçe'de bel, iz demek, işaret demek. Evet. Bellek, bellemek de işaretleri bellemek. Biz işaretleri silince bellek neyi belleyecek? İşaretleri bilmiyorsunuz. Yani siz diyelim ki verdiğim bir örnek var. Fatih Sultan Mehmet dönemi ilim hayatını bugün yazamayız biz. Çünkü dökümü yok. Anlatabiliyor muyum? Yani hala keşfediyoruz. E bunu biraz daha yaydığımız zaman Türk tarihi genelinde e siz malzemesi olan nesnesi olmayan bir şey üzerine konuşamazsınız ki. Her yargı o yargının ait olduğu nesnenin bu usantısıdır. Ağacı bilmiyorsan evet. acı üzerine konuşamazsın. Yani Osmanlı diyelim ki Türk tarihinde yazılmış mantık kitapları. E bunların dökümü yok elinizde ve bunları sırayla incelememişseniz ne tür bir yargıda bulunabilirsiniz? Şöyle yoktu der geçersiniz. Oh, çünkü Adem değilleme çok kolay. Gayet rahatlıkla, kolaylıkla tamam. veriyor zaten. <gülüyor> Öğrenim Selçuklu'ya şimdisi. Selçuklu ile başlatıyorsunuz. Yani daha doğrusu... Evet. Yani şu anda içinde yaşadığımız kültürün organik olarak geriye doğru ne kadar gidiyor ona bakıyorum. 960'a kadar gidiyor büyük oranda. Dediğimiz gibi biraz önce siyasi, kültürel bazı unsurlar 960'tan önceye gitmekle birlikte. Ve Selçuklar İslam dünyası geldiğinde bir manzarayla karşılaşıyorlar ve bunu hemen hızlı bir şekilde organize ediyorlar. Ve iki, üç büyük hareket başlatıyorlar. Birincisi tahkik hareketi, birincisi tahrir hareketi, üçüncüsü de talim hareketi diyorum ben üçte. Tahkik, Tekrarlar misiniz? Tahkik. Tahkik şudur. Açıklayarak. E, tüm Akdeniz coğrafyasında yazılı olan felsefi, dedi, o dönemin felsefesi tabii tüm bilimleri içeriyor, felsefi metinlerin yeniden gözden geçirilip belirli bir kritik, e Bunu ne zaman başlıyorlar bu hareketi hocam? Bu süreç içerisinde başlıyor ama büyük oranda Melikşah Sultan Sencer döneminde ve bunun en zirve ismi de Fahrettin Razi Halizmler dönemidir. şunun için sordum. Selçuklar da aslında hani büyük bir devlet olarak ortaya çıkan değil, bir boy olarak ortaya çıkan süreç içerisinde Selçuk Bey ile beraber Müslümanlaşan ve çok hızlı bir siyasi organizasyona dönüşen bir yapı olmasına rağmen bu kültürel hamleyi başlatmaları çok manidar Ama oralar oluyor. İslam coğrafyası. 400-500 yıldır. Evet. Çünkü Türkler Müslüman olunca, Selçuk Türklerini kastediyorum, İslam 400 yaşında bir medeniyet. Ha, basat Tabi i̇bn Sina 1037'de ölmüş. İbn-i 1039'da ölmüş. Bakiller ölmüş. Yani yani evet. Büyük yapı. Evet, evet, tabii, tamam hazır. Orta evet. Asya'da Karahanlıların, Samanilerin, evet. Gaznelilerin kurduğu bir yapı var. Birun yaşıyor mesela. Evet. O oralar sıfır bir coğrafya değil. Bu yeri gelmişken bu çok önemli. Coğrafyanın tabiatı, kültürü, nüfus. Ama ona da olumlu şey, yaklaşıyor. Yani çok böyle olumlu yaklaşır. Büyük bir şeyle, hocam, hevesle, o, gayretle. Evet. Onu şöyle, insanlığın ortak hafızasından faydalanma konusunda Türkler kadar becerikli olan bir millet yok. Evet. Bunu ben bir örnek olarak anlatıyorum. Çağrı Bey, biliyorsunuz gazineleri yeniyorlar ama diyorlar ki ya yanlışlıkla yendik. Çünkü evet. devlet yönetme gelenekleri yok. Dan Danakan'da bir daha yenince nasıl yöneteceğiz biz devleti? Torul Bey diyor ki ya ben bunu biliyorum galiba diyor yani. Nasıl? Gidiyorlar e, Ebu İsak ele Şahre zannediyorum Nişagur kadısına biz hayvan güden bir milletiz. Bize insan yönetmeyi yönetir misin diyor. Çok güzel. O da diyor ki hay hay Turul Bey dedi ki bak nasıl hallettim? İnsanlığın ortak hafızasından pay aldım. Bu çok önemli. Onun için Barthold der ki Hayvan gütmeyi insan yönetmeye dönüştüren tek millet Oğuzlardır. Evet. Yani bu bir Rus Türkoloğunun söylediği bir şey. Dolayısıyla bizimkiler sonra Osmanlı'da da aynı şeyi görüyorsunuz. Çevreden faydalanmak, evet. e, insanlığın ortak pay paylanmak konusunda bir psikolojileri yok. Ben bunu en iyi Osmanlı matematik kitaplarında görüyorum. Afrika'yı fethediyorsunuz, bir bakıyorsunuz matematik kitabında... Darbe zenci <gülüyor> Sudan'daki bir çarpmayı koymuş hemen çünkü pratik çok işe yarıyor bir çekincesi yok ya yani. evet, o açıdan çok açık bunu şeyde de görürsünüz hocam mesela Türkler gittikleri coğrafyadaki hanımlarla evlenirler yasak değildir Moğollarda yasaktır Makedonlarda yasaktır Perslerde yasaktır bizim öyle bir derdimiz yok gittiğimiz yerde yerleşme oradaki evet. toplumla kaynaşma konusunda da çok becerili herhalde çok büyük mal bu kadar coğrafyayı gezmemize rağmen kimliğimizi önemli ölçüde korumuşuz yani bu işte bu Selçuklu Anadolu evet. Selçuklu Osmanlı koruyor hocam mesela Arap dünyasında evet. Korunmadı. Bir de şu var işte hep batıya doğru bir yürümüşüz evet, değil mi? Evet. Onun da üzerine Medeniyet merkezlerine yürülüyor hocam. Yani evet sanki böyle Akdeniz bir dünyası. şey doğduğu zaman biz kaz yavruz nasıl hemen denize doğru yürüyoruz? <gülüyor> hep batıya doğru. Hiç başka şöyle bir dönüp arkaya bir Ak bakmamışız. Akdeniz dünyası medeniyeti merkezmiş. Evet Herkes oraya gelmek istiyor. Yani nereye yöneleceğini biliyorlar. Tabii, tabii. Evet tahkik dedik hocam. Ee, bir de tahrir var. Tahrir de matematik metinlerinin dernenin toparlanıp yeniden üretilmesi ve piyasaya Yazma manasını göre değil mi? Tahrir hocam e, uzun bir şey var. E, mevcut matematik kitaplarındaki e, süreçlerini üretilmiş yeni teorileri koymak, e, yanlış ispatları düzeltmek o anlamda. Evet. İşte yani, tabi tahrir deyince tabu tahrir kayıtları hayır, hayır, o değil. geliyor. Tahrir <gülüyor> demek matematik var. bilimlere uygulanan yazma yöntemi demek. Bunu hazırlıyorlar. Bu da daha sonra gelişmeye devam ediyor. Bir de bütün medreselere Talim dediğimiz yani bir eğitim programına dönüştürüyorlar. Tarihte eğitim her zaman oldu. Ama ilk defa Selçuklar'da özellikle Sencer ve Harizmler döneminde tüm bilgi, mevcut tüm bilgiyi eğitim programına dahil edecek bir müfredat kurdular. Ve buna ilişkin ders kitapları yazmaya başladılar. Diyelim ki Haraki'nin astronomi kitapları, Çamini'nin matematik tıp kitapları. Baktığınız zaman ders kitabı bunlar. Bundan hmm. önce böyle bir ders kitabı yazma hmm. arayışı da yok matematikte cebirde, geometride, tıpta e, ve bunlar medreselerde okutulmaya başlandı. İlim kelimesi artık şu bilim ya da bu bilim, şu ekol ya da bu ekol değil, bilgi dediğimiz özellikle teorik, nazari bilgi içinde tutan tip genel bir kavrama dönüşüyor. Yani diyelim ki medreselere baktığınız zaman eee İbn Sinacılıkta okutuluyor, kelamda okutuluyor. Matematikte okutuluyor, geometride okutuluyor, dil bilimleri de okutuluyor, fıkıh da okutuluyor. Yani Medesenin ilk kurulduğu dönemdeki o fıkıh ağırlıklı yapısı değişiyor. Bunu da özellikle hazimşahlar yapıyorlar. Ve Moğol'dan önden kaçan bu insanlar, özellikle alimler, önce İran'a sonra bunu Anadolu'ya taşıyorlar. Osmanlı medese sistemi bir tür Selçuklu harzemşah sisteminin modifiye edilmiş halidir. Evet. Mezce edilmiş ee, İhsan hocam bu medrese deyince bu muhtevanın yanında da medresenin kurumsallaşmasında da Selçuklu'dan özellikle Nizamül Mülk'ün bir belirgin Bir evet. devlet kurumu olması. Selçuklu şey medreseler Karahanlılar döneminden beri var. Ve büyük oranda Budist tapınak okullarını takliden kuruluyor. Oradaki İslam'ı Budistlere karşı kurmak için üretilen bir şey ve ulema aileleri tarafından kuruluyorlar. Nitekim 10, 20. yüzyıla kadar medreseleri hep aile medreseleridir. O geleneğin devamıdır. Ailelerce var. Yani, nizamiye'den var. önce 160, bir şey var. 160 yıl önce hocam. Darüs Kapli'nin Nizamiye'de bir tez, hocam, tez var. Evet. Ama devlet kurumu haline gelmesi ve bir hedefe yönelik yönelmiş. eğitim. Ama bu ulema tarafından çok hoş karşılanmıyor. Bunu ben yazdım. İbn-i Rekvan i̇rsaad Kasıt'ta ulemanı yürüyüş yaptığını, tabut Hokka mürekkep kağıdı koyup ilim öldü. Çünkü siyaset işin içine dahil olunca ilim ehil olmayan insanların eline düşecek diye. Devlet de bunu şöyle çözdü. E, medreseleri e, tüzel kişilik, vakıf kurumlarına evet. getirdi. E, mali özerklik verdi onlara. Bir de orada işte o talim esnasında yeni bir dil üretti alimler. E, yarı sembolik, Arapçayı kullandılar ama yarı sembolik e, ancak bir alim olduğunda çözülebilecek zipli dosyalar gibi e, metinler üretmeye başladılar. Ve bu metinler iki şeyi sağladı. Bir, e, kamusal tartışmaları bitirdi. Çünkü o metinleri anlamak için ciddi bir eğitime ihtiyaç var. ne Ayrı bir sembolik dili var. İkincisi ise siyaset ilme müdahil olamadı. Çünkü metinlerinde ne dendiğini anlamıyor. Üçüncüsü de ulema kendi sınıfsal mevcudiyetini 20. yüzyılda kadar bu yazım tekniği İbtidadi'nin tarafından şiddetle eleştirilir. Çünkü hoca olmadan okunacak metinler değil bunlar. Onun için şerh haşiye gibi teknikler geliştirildi. Ee, dönemin ruhu, dönemin siyasi pozisyonları açısından da bunları çok ciddi analiz etmek lazım. Bu yazım tekniği çok bilinçli olarak bilinçli yani, olarak geliştirildi. Tabii. Yoksa... Örnek vereyim. Nedeni ben söylemiyorum bunu. Şimdi şeyin Fahrettin Nazim'in eserleri Şeye geldiği zaman Suriye, Irak, Mısır civarında ulema anlamıyor. Ne anlatıyor bu adam? Ve Kemalettin İbn Yunus dönemin en büyük halimidir. Kemalettin İbn Yunus'a gidiyorlar. Bunu şey İbn Hallikan anlatır. Üstad bu ne diyor? Verin bana diyor. Alıyor Kemalettin İbn Yunus. Sabaha kadar çalışıyor eserler üzerine. Sabahleyin tüm ulemayı çağırıyor. Diyor ki burada yeni bir şey yok. Yeni bir dil var. Bakın bu bizzat e, i̇bn Hallikan'ın söylediği bir cümle, benim bir cümle, yorumum değil yani. Burada yeni bir dil var. Bu dili e, çözersek konuyu anlarız. Yeni bir dilin bilinçli olduğunu bizzat Kemal-i söylüyor. Anlatabiliyor muyum? Ve bu dille e, yazılmış metiller medreselere hakim oluyor. Ve hem medreseler kurum olarak varlığını sürdürüyorlar. Hem ulema sınıf olarak varlığını sürdürüyor. Hem de dikkat edin Selçuklardan sonra büyük tartışmalar, kavgalar olmuyor. Fıkhi, kelami kavgalar olmuyor. Daha çok tasavvuf. Çünkü tasavvufa müdahil olabilecek bir kültür olabilir. E, bu da bunu, bunu sağlıyor. İbni Haldun hakkında mı hakkında? İbni Haldun şöyle. Mi? İbni Haldun 20 yaşında tüm hocalarını kaybetiyor veba salgınında. İyitarım e, kalıyor. E, dolayısıyla kitaplardan ilerlemek istiyor. Tek başına yapamıyor kitapları. E, onun için bundan şikayet ediyor. Nitekim İbn Hacer Askelani, bunu da ben söylemiyorum. Yine öğrencisi İbn Hacer Askelani diyor ki, Üstad az bilirdi ama iyi, geniş konuşurdu. Çünkü eğitimi tamamlanmadı İbn Haldun'un. Hocası Muhammed ile yaptığı tırnak içinde doktora tezi diyebileceğimiz eser, Şihin, Razi'nin muhassalına, Tuğsin'in yazdığı tenkidi birlikte hulasa etmek. Aslında kendisi de ona benzer bir eser yazıyor. O da çok sıkı, demir bir eser. Ama hocalar ölünce o eserler yani dalgıç yok size bir rehber yok nasıl çölde yol evet. ki? Onun için dikkat edin Osmanlı ulema sistemi niye çok önemlidir? Çünkü eserler başka türlü <gülüyor> gitmez. <gülüyor> <gülüyor> Biz bile bugün eser okuduğumuz zaman bir metni okumakta çok zorlanıyoruz. Şerini arıyoruz, haşisini arıyoruz. Evet. Hatta o yetmeyince bu işi bilen biri var mı? Hani bize yol yani Bu değil. sadece medrese için değil mesela devlet teşkilatında bir divan dili var. Divanda kullanılarak, yani ayrı, Osmanlı bunu bir meydana kağıt getirmiş. Az, kağıt az, pahalı. Evet. Ee, onun için çok verimli kullanmak evet, zorundasınız. Evet. Yani maddi, maddi kültürü de bilmiyoruz. Halbuki maddi olmadan mana olmaz, beden olmadan beyin olmaz. Evet. Akıl olmaz yani, beyinin fonksiyonu. Maddi kültür çok önemli. Mesela şunu hiç kimse sormuyor. Bilgiyi taşıyan araçlar neler? Kağıt nasıl üretiliyor? Ne kadar masrafa mal oluyor? Geçen bir yazma kaydı baştan paylaşmıştı bir genç arkadaş. Sadece bir felsefe haşiyesine 50 altın mı, 60 altın mı ne veriyor ulema? Çok pahalı kitap. Ya kolay bir iş değil bu yani. Yani biz bilgi nasıl üretiliyor, kim üretiyor, niçin üretiliyor, kim tüketiyor, bilgi nasıl dolaşıma giriyor. Bunlarla ilgili çalışmadan sadece metinler üzerinden teorik münazalar yapıp konuşmamız o kültürü anlamamızı engeller. Evet. Yani bu spor olsun diye yapılan bir şey değil Selçuklu döneminin bu sözün ettiğiniz üç ana unsur dışında düşünce ve bilim tarihimizdeki evet. yeri… Teknik taraf tabii canım. Şimdi yani bildiğimiz bütün büyük isimler Gazali'den, Ömer Hayyam'dan başla. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Selçukluların yaptığı bu çerçevede bilgiyi biraz tarihselleştiriyorlar. Felsefeyi perspektife dönüştürüyorlar. Şimdi bunlar çok teknik şeyler. E, doktrinal felsefe anlayışı Selçuklar'dan sonra yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Biz bunu İslam düşünce adlasında e, yenilenme dönemi diye adlandırıyoruz. Ve bu yenilenme dönemi 1400-1200 ile 1400 arasında yöntemlerin bütünleşmesi. şey İnkişafı. Yani her yöntem meşra yöntem, efendim kelami yöntem, işraki yöntem, matematiksel yöntem, İbni Haysen çok çeşitli yöntemler var İslam'da. Bunlar gelişiyor. 1400'ün itibaren de bunlar birleşmeye başlıyor 1600'e kadar. Yöntemlerin bütünleşmesi diyoruz biz buna. Bu da Selçuklar'la başlıyor. Selçuklar'da şimdi tabii bu teknik olur. Yani diyelim ki o dönemde yapılan Ömer Hayyam'ın 3. dizi denklem geometrik çözümleri, Şerifettin Mesut'un antik çözümleri, bunları anlatmayayım burada. <gülüyor> ee, ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Selçuklar'ın belki de e, daha sonraki döneme en büyük etkileri İbn Haysen'ci perspektifin e, merkezi bir karakter kazanması. Nedir İbn Haysen'in yöntemi? Doğan'ın matematik yoluyla idrak edilmesine bir imkan alanı İbn-i çalışmaları. Yani İbn-i Sinacı felsefenin yanında ya da kelamcı perspektifin yanında İbn-i perspektifi matematik bilimlerinin önünü açıyor. Gazali de buna meşruiyet sağlayınca Gazali de matematik bilimlere ciddi bir meşruiyet sağlayınca daha sonra İslam dünyasındaki merak matematik astronomi okulu, Tebriz matematik astronomi okulu, Semerkant matematik astronomi okulu İstanbul Matematik Okulu Mat sonra eee Endülüs matematik aslı okulundaki matematik çalışmalar. Matematik derken sayılar teorisi, aritmetik, cebir, geometri, trigonometri gibi astronomi bilimleri kastediyorum, mekanik. bunlar gelişmesine zihniyet itibarıyla büyük bir imkan sağlıyor. Şimdi bakın sen çocuklara. İsfizari gibi değil mi? Büyük bir mühendis var orada. Hazini gibi büyük bir matematiksel fizikçi var ya. Yani matematik fiziği matematik üzerinden izah etmeye çalışan. Ama özellikle Karak. Neyse bunlar çok teknik oldu. Selçuklu derken de tabii bir büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu. Yok, büyük Selçuklu'dan bir, bahsediyorum evet, hocam. Biz Hadi. onu ikisini biz beraber alıyoruz ama işte tamamıyla birbirinden ayrı iki co coğrafya. İki ayrı var. coğrafya hocam. Çünkü oluyor. Anadolu Selçuklu ve coğrafyası senelik bir dönem. Müslüman coğrafya değil hocam. Şimdi Mehmet Kençioğlu'na Mehmet Kençioğlu'na sık sık atıf yapıyorum. Allah rahmet eylesin hocamıza. Şimdi bir gün konuşuyoruz. Tabi e, masada bazı arkadaşlarım çok hızlı gidiyorlar Osmanlı üzerine. Hoca biliyorsunuz çok ihtiyatlı bir insandı. Döndü dedi ki, Balkanların dedi, 1683 yani Viyana bozgununa kadar kaçta kaçı Osmanlıların kontrolünde? Hiç kimse düşünmüyor ki hocam bunu yani konuşuyoruz. 25'i. Peki dedi 1683'te biz büyük bir kısmını kaybettik. Macaristan gitti. Evet. Ne kadarı Müslüman dedi bu coğrafyanın. Şimdi herkes yüzde 40, yüzde 60, en düşük yüzde 40 söylendi, yüzde 70 öyle zannediyoruz değil mi? Yüzde 17 ortalama. Barkano çünkü çok güzel haritaları var. Hocam okumadık ki onları biz. Evet. Bunlar kültürü Barkan da e, aynı, sadece zeki yapıldığı gibi Barkan Türk kültürünün içinde değil ki uzmanlar biliyor sadece. Evet. Peki ne kadar Türkçe konuşuyor dedi? Yüzde beş. Biz şimdi şok olduk. Şey zannediyoruz orasına. Müslüman Türk coğrafyası yok öyle bir şey. Şimdi nüfus %80 Hristiyan ya da Ortodoks, Katolik, karışık. Türkçe yok. Homojenlik yok yani. Mütecanist bir kültür yok. Nasıl orada bilgi üreteceksin sen? Şimdi bazı mukayese yapıyorlar. Timur dönemiyle Osmanlı dönemi mukaynesi eder bazı metinler. Yahu Timur coğrafyası, 800 yıllık bir İslam coğrafyası. Sadece iktidar değişiyor. Oy düşünün. Seçim yaptınız. Haneden gitti. Haneden geldi. Millet aynı, kültür aynı, kurumlar aynı. Osmanlı coğrafyası Batı Anadolu, Rumeli, daha önce Müslüman bir coğrafya mı? Nüfusu zaten %80-90 Hristiyan nüfus. Dil Türkçe değil. İnanç, homojen bir kültür yok. Ne üretiyorsun? Kolay mı? Bir de Osmanlı deyince bir şey zannediyoruz. Hep 3. Murat dönemi var kafamızda. 10 milyon kilometre kare. Ya Osman Gazi döneminde 17 bin kilometre karesin. Orhan Gazi döneminde 60 bin kilometre kareye çıkıyorsun. Hangi Osmanlı'dan bahsediyorsun? Osmanlı'nın her dönemi kendini farklı... Hocamın yanında şimdi Selam edebimi da. sınırlarımı istemem ama ben kültür tarihinden baktığımda da böyle. Orhan Gazi döneminde 10 medrese var. E, geliyorsun kanun döneminde sadece İstanbul'da 160 medrese var. Yani o sürekliliği, o dönüşümleri. Yani kişisel kanaatim şu Osmanlı her yüzyılda bir değişiyor. Kendi modernizmi üretiyor. Mezarlardan bile bunu görüyorsunuz. Mezar evet, taşlarından. Evet. Mezar taşları değişmiş. Ya nasıl dinamik bir kültür. Dolayısıyla süreklilikler var ama müthiş değişkenlikler de var. Evet. çok dikkat etmek lazım. O bence o mukayeseler doğru değil hocam. Yani Selçuk, Timurla Osmanlıyı ya da Anadolu Büyük Selçukluyu, Anadolu Selçukluyu mukayese etmek çünkü Anadolu Selçukluların entelektüel bir şey yapmaya başladığı 1150'de başlıyor Sultan Birinci Mesut dönemi. Çünkü yavaş yavaş şehirler kuruluyor, ortak bir nüfus oluşuyor. Ee, ve bu şeyde Alaaddin Keykubat döneminde 1200. Kendi zaman Anadolu coğrafyası işte tamamıyla Şeyi, Savaş savaşmaydı mı hocam? Savaşmaydı, Hristiyan bir topluluk. 10 milyon nüfusu var hocam. Evet. Ee, Osman Turan hoca eğer ona itimat ederek bu konunun evet. uzmanı, 10 milyon nüfus var yaklaşık Anadolu'da Türkler geldiğinde ve çok büyük böl bir Evet. En yüksek e, soranına sahip e, idari gücü olan dermiler, dermeli prenslikleri ve bu. Kültürü siz dönüştüreceksiniz, evet. oradan ortak meşhur sağlayacaksınız, Meşruğe sağlayacaksınız, ortak bir dil kültür edeceksiniz, sonra da bilim yapacaksınız, felsefe edeceksiniz. Evet. Yani karnınız açken varlık sorusunu sorabilir misiniz? Bakkal hesabına ihtiyacınız varken cebirsel denklemi çözeceksiniz. Yani tarih böyle okunmaz ki tarih dediğin hadise ya da bilim tartışıcı tarihi o genel insanlık Tabii. E, halinin bir parçasıdır ve ihtiyaç duyulduğunda üretilir. Ama yine de baktığımız zaman o medreselere Kayseri'de, Konya'da, Eskişehir'de yani 1200'den sonra hocam Büyük, patlıyor tabii. Evet yani, Büyük evet, işleri yapmışlar. Evet. E, tabii evet. şey de önemli ama Anadolu, Türkiye Selçuklarının Türkiye karşısında Selçuklu. Moğollar, tabii. Haçlılar, e, tabii, tabii. sadece coğrafya değil dış tehditler. E, Haçlılar işte. var, Moğollar var. Bunlarla Türkler uğraşıyor. Hazemşahlılarla çünkü... falan tabii, tabii, tabii, tabii. zincir olarak İnanılmaz geliyor. İnanılmaz yıkımlar var o dönemde. Merak ettiğim şu. Selçuklu dönemi bu bilim tarihini matematik, astronomi, cebir zikrettiğiniz isimler, kaynaklar eserler teoriler e, de baktığımız zaman dünya bilim tarihinde nasıl konumlandırabiliriz? E tabii onlar çalışıyor zaten. Yani İslam bilim tarihi çalışmalarını modern anlamda Fransızlar başlatıyor. Sedillotlar. Sonra Almanlar bu işi ele alıyorlar. Yok şey. Yani e, aynı dönemde mesela dünyadaki manzara ne? Yok gibi bir şey. Ha, onu dönem bu kaydısı açısından <gülüyor> sordum. <gülüyor> Şimdi tabii dünya deyince bizim insanımızın zihninde Avrupa var. Evet. Hiç kimse Çin'e bakmaz. Ben hatta böyle espriyle şunu söylerim. Çin dünya hakim olsun bizim yazacağımız ilk kitabın adını ben biliyorum. Çin medeniyetinin yükselişinde İslam'ın rolü yeri <gülüyor> değil mi? Bunu yazacağız. Uzaydan gelseler, uzaylıların yükselişinde İslam'ın rolü yazarız. Bizim böyle bir psikolojimiz var. Şimdi yenilmişiz. O psikolojiyle hareket ediyoruz. Tam Avrupa'yı kastediyorsun hocam. Avrupaların 1500 kadar, yaklaşık olarak 1500'e kadar bir şey yok. Hatta bakın 1100'lerde tercüme hareketlerine başlıyorlar. Teolojiyle. Çünkü onların da kendine göre öncelikleri var. Avrupa'da güçlü bir kültür var. Özellikle 1100'de başlayıp. O psikolastizm dediğimiz, e, yüksek psikolastizm az bir kültür değil. öyle Karanlık falan falan değil. Çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Özellikle İslam'dan taklit ederek. Şimdi 1100'de tercüme ediyorlar ama daha çok kendi teolojik problemleri içerisinde faydalanıyorlar. Matematik eserlerini, astronomi eserlerini 1450'ye kadar anlamıyor Batılılar. Bakın 300 yıl, 400 yıl geçiyor anlamıyorlar. Ne zaman anlıyorlar? 1400'den itibaren e, bizansla alimler, Skolaryos, Gemistus, Plathon, e, Amiruses, Trabzonlu, Coş gibi alimler, yani konuyu bilen alimler, oraya gidip ders verip bizzat konuyu anlatınca, evet, evet. 1244'te, 40 ve 44'te, e, Kutsal Roma Cemben İmparatoru, e, Frederik'in Malta'daki sarayında, ee, kim var? Bizim Konya kadısı Sıra Nur Mevi var. Çünkü tercih, kitap tercüme ediliyor, sorular yazılıp gönderiliyor, cevap veriliyor. Bakıyor ki Friderik ya bu böyle olmaz. En ee, melkül kamile bir mektup gönderiyor ki bizi hoca gönder. Dönemin en büyük alemini gönderiyorlar. Bir tane e, Hataylı bir başpiskoposla birlikte. İkisi de biraz önce ismini zikrettiğim Kemalit i̇bn talebesi. Dört yıl sarayda Avrupalılara ders veriyor Sicilya'da. Urmevi. Ormevi. İki tane de kitap yazıyor. Bir kognitif psikolojiyle bir mantıkla alakalı. Okuttuğu şeyde mantık, fizik, metafizik psikoloji. Büyük ihtimalle orada meşhur psikolozizmin e, en önemli filozofu olan Thomas Aquinas'ta olabilir. Çünkü o sayda 11-12 yaşında. E şimdi bunları bilmiyoruz ya da akademik olarak biliniyor bunlar. Dolayısıyla Batı da. E, bu süreç öyle çok matematik bilimleri kastediyorum böyle yavaş gelişiyor 1500'den itibaren e, özellikle e, Reglumentonus dediğimiz John Müller 1470'lerde eser yazmaya başlıyor sonra bildiğiniz gibi işte e, İtalya'daki e, Bolonya Matematik Okulu kuruluyor 1540'lar 60'lar ondan önce orada bir şey yok Şimdi bu da çok enteresan güzel sorunuz. bir yerde konuşma yapıyorsunuz Osmanlı Opti ile ilgili bir şey söyledim bir tane akademisyen hocamız fen bilimci Hocam dedim ki ya, İbn-i İsem optiği, Kemalettin faresi optiğini devam ettiriyor Osmanlı'daki şu ekol. Hocam niye Avrupa'dan e, hiçbir şey yok? E, yok ki olmayan şey nasıl? Evet. O dönemde Avrupa optiği de İbn-i Eysen optiği Kemalettin bile bilmiyorlar. Yani bu psikolojik sahiklerle de e, haritayı önümüze koyduğumuzda okuma becerisi gösteremiyoruz. Bahsettiğim binler 1040'tan bin sonra yani Danişmend'den sonra o Melikşah Sultan Sencer, Harzemşahlar dönemindeki ulema dünya ölçeğinde zaten tek. Yani İsfizari gibi bir mühendis, Ömer Hayyam gibi cebirci ne Çin'de var, ne Hint'te var, ne başka bir yerde var yani. Şimdi şöyle bin yıl dünya ölçünü İslam dünyayı biz belirliyoruz. Bu gayet doğal yani bu hepsini tek tek girmek lazım. TUT da böyle, mi? Şimdi, şimdi tabii genel izleyici kitlemizi dikkat alarak kendimi de onların arasına koyarak siz Harzemşahlar diyorsunuz. Harzemşahlar. Ee, ben de diyorum ki e, kim bu Harzemşahlar? Veya yaygın söyleyişle Harzemşahlar. Nerede Çok yaşadılar acaba? Çok uğramışlar ya <gülüyor> <bu> Harzemşahlar. <gülüyor> Nerede Biraz acaba diyorum? Moğollar önünde direnemediği için. Ya bu aslında parti değişikliği, ihtar değişikliği gibi Türk devletleri biz diyoruz ya, 17 İmparatorluğu kurduk 55'te ya bunlar aslında aynı Halkın aynı minnetin kurduğu devletler. Ee, Selçuklular'dan sonra gelen, e, o bölgeyi yöneten, Türkistan bölgesini yöneten, İran coğrafyası yöneten bir Türk hanedanı. Atsız Ahmet'e ol hocamız. tabi çok güzel. Geziydi, evet, kitabıydı. Evet, evet, çok, çok anlatırdı o. Evet. Hazim Şahlar yeni bir şey yapmıyorlar canım. Alıyorlar Selçuklu'yu, devam ettiriyorlar. E, ve müthiş ilme değer veren insanlar. O gelenek devam ediyor. Ve orada bu işler e, son halini alıyor diyelim. Onlar başlatmıyor. Selçuklu başlattıklarının son halini veriyorlar. Şimdi şeyin var ya, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda Hazimşahların bir çok katkısı var. var. Hani Celaleddin Hazimşah evet. Ben de işte ona şunu ekliyorum. Eğitim hayatımız, bilim anlayışımız da o geleneğin devamı. Yani Oradan geliyorlar. Şimdi Hubeşe Tiflisi Merv'den geliyor. Tiflis'e geliyor, sonra geliyor. Esir Dünemeri Türkistan'dan Konya'ya geliyor. Değil mi? Yani bütün büyük bilim adamları oradan yavaş yavaş geliyorlar. 1220'lerden başlıyor. Moğolların önünden kaçıyorlar. Ve burada Anadolu'da büyük bir yapı oluşuyor. Sonra bu yapı Osmanlı'ya aktarılıyor. Sıfırdan bir şey olmaz yani. O Hocam tecrübesi. ben bu İhsan Hoca'nın söylediklerine den hareketle, samimiyetle bir şey söyleyeceğim. Ee, aslında şu sizin sözünü ettiğiniz Selçuklu, Harzemşah veya halkın dilinde Harzemşahlar Osmanlı bağı Arada böyle bir devletin varlığı emin olun ıı, ortalama seyircinin veya insanımızın değil pek çok entelektüelin hatta tarihle ilgilenenlerin zihninde bile bir sürekli olarak. Hocam ama eserler üzerinden gideceksiniz. Tarih kitaplarındaki tabakat ya da biyografilerden değil. Şimdi Daha bir olgu olarak söylüyorum. Tabii, tabii. Eserlere baktığınız zaman mesela şöyle bir örnek vereyim size. Bahattin Haraki, Merv'de astronomi kitabı yazıyor. Hem teklik bir arşiv var. Hem de onu et tepsirif diye ders kitabı yapıyor. Bunun İslam dünyasındaki yayılımı nedir? Ya bunu ya batırlar çalışıyor. Evet, o çok ya, önemli. Yayılımı bir... nedir? Ya bir bakıyorsunuz 20 yıl geçmeden Latinceye tercüme edilmiş kitap. İbraniceye tercüme edilmiş. İbranice ya şer yazılmış. Yemen'de hem de. İslam dünyasında bir kitabın Endülüs'ten Bağdat'a gelmesi 3 aydan fazla almaz. O da en fazla işte zaten olağanüstülük de burada. Yazma kültürü ve iş gören bir entelektüel ortamda sürekliliği bu kadar nasıl sağlamışlar bunun üzerine araştırmak lazım. O seyahatler diye seyahatler evet. evet seyahatler özellikle evet. Mekke, Hicaz İslam dünyasının hard diskidir. Tüm alimler oraya geliyor. Tabii. Gelmese bile eserini gönderiyor. Gelen de öyle 3 gün, 5 gün Yok canım, bir ay eder. 2 yıl 3 yıl kalıyor. 2 yıl 3 yıl kalıyor evet. Onu burada burada... eserler değiş tokuş yapılıyor. Mesela bakın İbrahim, Erzurum İbrahim Hakkı'nın oğlu, Erzurum İsmail Hakkı, İsmail Fehim. Haç'tan sonra gitmiyor Osmanlı'ya dönmüyor. Hindistan'a gidiyor. Oraya yerleşiyor orada ölüyor. Biliniyor mu bu? Yusuf Erkır şehri. Kalkıyor Erkır şehri, gidiyor. Orada yaşıyor, orada ölüyor. Biz sadece İmdar abi Anadolu'ya geldi zannediyoruz. Bizden giden... Yani bu İslam dünyası kafasında ulemanın tek bir coğrafya. Darül İslam. Senin gibi benim gibi bakmıyor ki pasaporta da ihtiyaç yok. Evet. Ve özellikle Moğollara, tabii Moğollar büyük bir yıkım getiriyorlar ama Moğolların bu yam teşkilatının bilginin dolaşımını nasıl arttırdığını iyi analiz etmemiz lazım. Yani Moğollardan önce İslam dünyasında bir kitap 10 günde gidiyorsa Moğollar'dan dönü de 3'e düşüyor. Neden? Çünkü o teşkilat, yam teşkilatı bir posta teşkilatıdır. Büyük garnizonlar, küçük garnizonlar atın en üst derecede kullanımına dayanır. Siz Pekin'den... Şimdi Çin Devleti'nin merkezi Pekin-Kubilayhan bir kitabı ya da bir insanı Konya'ya en hızlı şekilde nasıl ulaştırıyorsunuz? Bu sistemi kurmuşlar. Ve bu sistemde hata ölümle cezalandırıyor. Dolayısıyla dikkat edin 1240'tan sonra İslam dünyasındaki ulemanın entelektüel insanların ya da kitapların bilginin dolaşımı inanılmaz artar. Kutbuttin Şirazi bir da bir buradadır. Var yani bir orada bir burada baktım kapının arkasında bilmecelerimiz gibi. Herkes her yerde. Dolaşıyor. Çünkü güvenlik var. Tek bir devlet, sıkı bir sistem. Gittikleri yerde teşkilat hazır. Hazır ee, ve evet. çok saygı görüyorlar. Çok itibar görüyorlar. Tabii, o çok yani, önemli. Cengiz Han bile, evet. hani Cengiz Han'ı da biz yeniden imajını değiştirmemiz lazım. Cengiz Han bile zannedildiği gibi ulemaya karşı çok saygılıdır. E, kuşattığı zaman bir şehri alim varsa çıkmalarına izin veriyor. Ve özel şey gönderiyor. E, şey nedir? Rica gönderiyor. Buyurun siz çıkın diye. Bunu bir hürmet kastıyla mı yapıyor yoksa bir psikolojik harp aracı olarak hayır, mı kullanıyor? Bilgi aynı zamanda belirsiz olduğu için korkutucudur en şey için, yöneticiler için. Çünkü bilginin kozmoloji tarafı var, astroloji tarafı var, simya tarafı, gizli. Bu bilim adamlarının sansoli belli olmaz diye aynı zamanda ürküyorlar. Korkuyorlar ve saygı duyuyorlar. Hepsi birlikte. Ee, şimdi bilgi o kadar hızlı dolaşıyor ki bu kurmak, nasıl böyle bunu şey yapabilirsiniz tamam ulema tabakat şey biyografilerinden çıkabilir bu ta... ama yazma eserlerin e, e, ve yazarların dolaşımına bakarsın. Eseddin Ebri biliyoruz adamı ya adam Türkistanlı. Konya'da baş assonu. E, gelmiş orayı birikimi getiriyor bu adam döneminden üst adamı. Ya da işte biraz önce Kubbeşet Tiflisi. Bak adam Mervli. Hazem döneminde geliyor şey. E, Tiflis'e. Oradan o kadar yaşamış ki orada Tiflis'i deniyorlar adama. Oradan geliyor Konya'da şeye, Alaaddin Sultan, Alaaddin Keykuba'da eserler sunuyor Farsça falan. Pek çok isim var öyle. E, Sadece Timkonu'yu Malatya'dan geliyor. İbn-i e, Arabi mesela meşhur bir isim i̇bn Arabi tabi Endülüs'ten geliyor. E, Muhittin Mağribi var canım. Ya hocam çok var. Şimdi Samovel el Mağribi var. Mağribli adam. Geliyor e, şeyde Azerbaycan'da. bir değerli bir hoca varsa ondan ders almak için. Mesela çok tipik örnek eee Şerif Cürcani Cemalettin Aksaray'ın şeyisini duyuyor. Şöyle geliyor. Evet. Onun gideyim ders alayım ama gelirken de bir kitabını okuyor bakıyor fazla bir derinlikte de yok. yok. Kitapta. Evet. Diyorlar ki bu Dert işte vaktiyle olabilirim. yazıldı bu o, evet. o değil. Bir de ders takrîidir onun diyorlar. Sen gidersen orada olur. niyetini hocam bozmuyor sanmış. geliyor. Ama geldiğinde de cenazesi hemen ölmüş. Sadece ölmüş. alimler dibine saygı göstermiyor hocam. Ben bazen okurken psikoloji sıkıntı yaşıyorum. O dönemde ulemaya gösterilen devletin gösterdiği saygı yok. Yani bir alem Timur da burada, burada biz eleştiririz ama birçok yönü Timur da çok evet değerli. Şey, evet. Yani bir alim bir şehre geldiğinde bunu duyuyorsa sultan ve başkentçe kapıda karşılar. Evet. Nerede evet. şey öyle? Fatih'in Ali Kuşçu'ya olan muamelesi mesela. Hocam onlar istisnai adamlar. Şimdi biraz da biz mütevazı olalım. Şimdi sen İbn Sina ile <gülüyor> kendini mukayese et. İbn Sina döneminde bin tane İbn Sina gibi filozof var ama onun seviyesinde olmadıkları için Şimdi anne küçük büyük adam seçici ikinci üçüncü derecedeki insanlara da saygı gösteriyor. Tabii. Yani. herkes. Ziyaretten az bir şehirden bir şehire giderken kesinlikle vali karşılar. Evet. Onun da çok seyahati var. Tabi. 1210'da da ölüyor. İna, evet. 1210 inanılmaz seyahati var. Bu, 400 kişiyle gidiyor. Bu seyahatler ilim anlı. Tabi hemen karşılıyorlar sarayda toplantı yapıyorlar ilmi bu maseler yapıyorlar ulemayı topluyorlar kendi yerel ulemasıyla onları tanıştırıyorlar evet. yani ilim hani Şin e, bu mukaddemeyi Fransois Rent biliyorsun tercüme etti. Onun Bilginin Zaferi diye bir kitabı var. Türkçe evet. tercüme. Orada Oturuz diyor ki o, tır, ben sayısı. bunu çok söylerim. İlim İslam kelimesini tarihten silsek bilgisayar yöntemiyle bul dilited ilim kelimesi baki kaldı. Bunda İslam tarihten silinmez diyor. Bilgiye bu kadar değer veren bir kültür. Şimdi eee Mevlânî'nin Edebü'd-Dünya ve Din'i açıyorsunuz. Yani din ve ahiretteki edep üzerine yazmış. Birinci bölüm akıl İkinci bölüm bilgi. Üçüncü bölüm dünya. Dördüncü bölüm ahiret. Beşinci bölüm çok önemli kişinin kendisi. kendisi çünkü kişi, kendisi hakkında kanaat olmayan insan da bir şey olmaz. Şimdi bakın akıl ve ilim. Bir daha Sen, tekrarlar mısın şu her her şeyi? Birincisi akıl. Çünkü akıl usulü fıkha göre Tanrı'nın sizi muhatap olmasının illetidir. Sonra aklın ürünü olan bilgi. Burada bilgi çeşitli şiir bilgisi de var bunun içinde. Matematik bilgisi de var. Her türlü bilgi. Üçüncüsü dünya. Dünya ihmal edilerek ahiret de inşa edilemez. Üç, dördüncüsü ahiret. Beşincisi çok önemli. Ve kitabın neredeyse üçte birinden fazlası kendi hakkında kanaatin olacak senin. Kendi hakkında bir fikre sahip olacaksın. Çünkü kendi hakkında fikir olmasa aklını kullanamazsın. O farkındalık dediğimiz karşısız bilinç durumu yani. Nerede bunlar? Bunlar şey kültürümüzde. Günlük kültürümüzde ne karşılığı var? Akıl eleştirmeyi marifet sayıyor insanlar. Bu süreklilik hep önemsediğim evet. bir konu benim şahsen. Doğru. Ee, Selçuklar dedik. şahlar dedik. Osmanlı'ya doğru geliyoruz. Gel. Ee, o onda, Tabii orada Anadolu Selçukların. Nerede duruyor? Tabii. Anadolu Selçuklar e, bizim tarihimiz açıdan e, ilim, düşünce çok önemli bir yerleri var. O da bütün bu Anadolu tarih boyunca bir sığınma yeri olmuş. O dönemde de öyle. Herkes buraya gelmiş. Konya'da evet. özellikle. Burada bir entesan bir şey var. Herkes doğal çevresini bırakıp geldiği için yeni bir İslam anlayışı teşekkül etmiş Anadolu'da. Anadolu'nun tabi merkezi neresidir? Konya. Konya. Konya. Sivas'ı sayarsın, Kayseri'yi sayarsın, Kastamonu'yu sayarsın, Malatya'yı sayarsın ama Erzincan belli bir... Konya'dır merkez. Anadolu hani Püjoratif anlamlarını bir kenarda bırakarak söylüyorum. Türk İslam'ı e, Anadolu Konya'da inşa edilmiştir. Bu İslam'ın çok yumuşak bir özelliği var. Hem fıkıh, hem kelamı, hem tasavvufu bir arada tutan bir İslam anlayıştır bu. Sadettin Konevi, Celalettin Rumi, e, Siracettin Rumi, Kutbuttin Şirazi, Ekmelettin Nahçıvani. O dönemin devleri bunlar. Evet. Mı? Ve bu adamların e, hepsi farklı yerden geliyor. Farklı kültür havzalarından geliyorlar ama burada yeni bir dil oluşturuyorlar. Bu dil Osmanlı'yı kuran dildir işte. Ve bu dilde bir önemli özellik bu dilin Türkçe ifadesini işte Yunus Emre, nedir onun adı? Hacı Süleyman Bektaş, Edebi. Aşık Paşa, Süleyman Çelebi daha sonra bunlar da bunu Türkçe kuruyorlar. Ve dolayısıyla Osmanlı'nın o 600 yıllık ikamesini mümkün kılan tırnak içindeki zihniyeti ve ruhu oluşturuyorlar. Osmanlı'da kelam da var. Felsefede var, matematikte var, İrfan'da var ve her şey var. Buna çok güzel bir örnek vereyim. Fatih Sultan Mehmet savaşa gittiğinde yanında bir kitap taşıyor. Bir mecmua. Buna cönt deriz biz. Evet. İnce, İnce böyle. Çünkü cepkene sokulması lazım. Evet. Şimdi bu kitap Dur Osman'de 1312 numara zannediyorum. Yanlış olabilir numarası. Böyle bir 312'li bir şey. Şimdi kitabı açıyorsunuz. Mecmua bu. Birinci kitap i̇bn Sina'nın Sina'nın eleşanat ve tembihatı. Yani meşayi felsefenin önemli metnidir. İkinci kitap bunun eleştirisi. Gazalim Teahütü Felasifesi. Ücüncü kitap. Süreverdenin Hikmet-ül işraki, i̇şraki Felsefenin önemli metni. İyi. Dördüncü kitapta da Konevi'nin Miftahal Gaybı İrfan Geleneği'ne ön kitabı. Dört kitabı savaşta bile yanında taşıyor adam. Yani şu görüş, bugün, Ha bu olumlu mudur, değil midir? Bunun daha sonraki olumsuz yansımaları bu tartışılabilir. Resmi çekmek bakımından söylüyorum. Böyle bir yaklaşımları var bizimkilerin. Bunun bence bazı olumsuz sonuçları da oluyor. Çünkü çatışmayı ortadan kaldırıyor. Gerginliği ortadan kaldırıyor. Ee, tabii. Çünkü her yöntemi kullanabiliyorsun belirli oranlarda. O ayrı bir konu tartışma konusu. Dolayısıyla bu Selçukluların inşa ettiği bir yapıdır. Sadece şeyi belirlemiyorlar yalnız. Anadolu'yu belirlemiyorlar. 1250-1450 o 200 yıllık dönemdeki Konya merkezli alimlerin e, Suriye, Mısır etkisini de ciddi bir şekilde çalışmak lazım. Evet. Mesela Alaaddin Konevi diye biri var ki bu Alaaddin Konevi eee İbn Haldun'un hocasının hocasıdır. İbn Haldun'un hocasının hocası eee İmameyn deniyor bunlara iki imam. Abi kardeş bunlar abi kardeş. Şeye geldikleri zaman e, Mısır'a ve e, nedir? E, Suriye'ye okudukları kişi bu Konevi. Bunlara e, Fahrettin Razi kelamını, felsefesini okutturuyor. Onun için İbni Haldun Mukaddime'de ikide bir der ki Abili hocası Muhammed Abili sıkıştığı zaman e, Tebriz'de böyle, Tebriz'de bu böyle. Tebriz dediği işte bizim Tebriz Matematik Astronomi Okulu oradaki Kutb-i başında olduğu kurum. Yani çok iyi bir etkisi var bunların. Çok yoğun bir etkileri var. Konya'dan. Şimdi bir e tanımlamanız oldu. O benim çok dikkatimi çekti. Ee, 1200 1450li 1250 şey, 1250-1450 yani 200 yıllık dönem. 200 yıllık dönem. Konya merkezli bir yayılım. O, orada yetişen fakihlerin, alimlerin e, klasik İslam coğrafyasına ciddi etkileri var. Halbuki tersi bir anlayış var. Mesela Osmanlı coğrafyasında eğitim, bilim, medresi hayatta anlatılırken işte Kahire merkezli belli bir döneme. Bağdat merkezli Hatta Türkistan coğrafisi bile çok daha zikredir değil mi hocam? Evet. Ee, yani ilmin Osmanlı dünyasına buradan geldiği o şeklinde. Bu gayet bir... doğal. Mısır'ın merkez olması dedi de Moğollardır. Çok tek güvenli yer orası. Ee, ele geçirilemeye de alimler oraya yığılıyorlar. Bu Mısır'ın kendi icadı değil. Şemseddin Semerkand'i de geliyor. Ee, nedir onun adı? Ee, Türkistan'dan, İran'dan o kadar çok alim geliyor ki oraya. Ve bu alimler evet. orayı zenginleştiriyorlar. E Tabii burada bir de Memlüklerin özel bir siyaseti var. Şimdi biliyorsunuz Memlük dönemi İslam dünyasında en hacimli eserlerin yazıldığı dönemdir. Çok, Çok başarılı var. bir dönem. Özellikle 15. yüzyılda. 72 cilt Hayvan ve Bitki Ansıvadesi var. 72 cilt, 25 bin sayfa. Şey de Feyzullah Efendi de. Ondan sonra işte 30 cilt bilmem ne tarihi, 40 cilt bilmem ne tabakat tarihi. Kitapları, tabakat kitapları, hadis kitapları. Niye? Şimdi bunun için ne kadar kağıda ihtiyaç var? Hesapladık mı? Belki. Yani 25 bin kişilik ordunun 25 bin kişilik ordunun demir ihtiyacı ne kadardır? Atmalı at, atmanlı, sınıfsız gezer mi? Hiç maddi kültür hesaplamıyoruz. Niçin? Çünkü Memlükler e, Kıpçak, Kafkas şeyli menşeli devleti Çok yönetiyorlar. Yani. Araplar işsiz kalıyor. İbn Haldun mukaddime diyor ki Araplardan halim yetişmez. Çünkü devleti yönetiyorlar. Gayet doğal. E, Türkler de öyle. Benim kişisel kanaatim Türkiye'nin en büyük problemi imparatorluk kurmaları. Çünkü imparatorluk çok insan tüketiyor. Ya, Coşkun Hocam 90 bin imam var. şey Cami var. E, 90 bin imam 90 bin müezzine ihtiyacın var. Asgari. Ne kadar insan? Üstelik. Kaç milyon öğretmen var Türkiye'de? İnsana ihtiyacın var senin. Şimdi, koca bir imparatorluk kuruyorsun. Devlet mekanizmaları, yüksek bürokratlar az olabilir ama her yerde imam köyleri düşün. imam tayin ta edeceksin. İbn-i diyor ki Araplar diyor devleti yönetmekten ilme vakit ayıramadılar. Mukaddime'de söylüyor bunu. E, Türkler de böyle. Şimdi Memlükler iktidarı ele geçirince alimlere bir yer açıyorlar. Medreseler kuruyorlar, hanikalar, ribatlar, şunlar, bunlar. Diyorlar ki siz ilimle uğraşın. Ve bunları finanse ediyorlar. Dolayısıyla patlama yapıyor. Bunları iyi analiz etmek lazım. Yani ben ilim yapayım, canım sıkıldı, kahvemi demleyeyim. Böyle bir şey yok yani. Bunu o dönemin kaynakları söylüyor. Hatta ne zaman ki Türkler üçüncü nesilde alim üretmeye başlıyor. Araplar diyorlar ki ya barış ilmi bize bırak. <gülüyor> Timurtaş meşhur fakirler filan evet. yazmaya başlayınca. bize bırakın yani siyaset sizin elinizde filan. Dolayısıyla o dönemin e, maddi kültürünü, toplumsal ilişkilerini, tabakaları çok dikkatli analiz etmek lazım. Evet. Memlük döneminin başarısı bu. Biraz Selçuklu Osmanlı'ya da gelelim bari değil mi? Yavaş evet hocam oraya doğru geliyor, evet. oraya konuşuyoruz. Yani Osmanlı dediğim gibi parça parça incelemek lazım. Yani Osmanlı'nın beylik dönemi ayrıdır ilim evet, tarihi açısından. Evet. Sultanlık dönemi ayrıdır, imparatorluk dönemi ayrıdır. Fazla Ahmet Paşa'dan sonraki dönem ayrıdır. Fazla Ahmet Paşa'ya ayrı bir başlık açmak lazım. Kültür, bilim tarihi, düşünce Okey, tarihi. O genç yaşında değil mi? Tabii, dahi. Sadrazam. Tabi. E ama profesör o biliyorsun. Evet. Fazıl profesör demek o tarihte. Şeyde ilmiyeden yıl mühendislik yapmış. İlmiye kökenli evet. Sadrazam olur olmaz çünkü çok atladım ama büyük bir konağında büyük bir toplantı yapıyor. 1661-3 arası. Avrupa'da neler oluyor? Daha Newton yok hayatta. Yani Newton daha eser vermemiş. 1687. Avrupa'da neler oluyor? Toplantısı yapılıyor. Ve oradaki kararlar neticesinde tercüme hareketleri başlıyor bizde. Teskilici Köse İbrahim Efendi Fazıl Ahmet Paşa'nın özel kalemidir. Asumi kitapları, efem tıp kitapları, Mülecim Ahmet Ahmet'le de de var o toplantıda. Ee, bir sürü eser tercüme edilmeye başlanıyor. Şin Ebu Berahmed için başı değil mi? Tabi, Ebu Dimeşkin'in eee Yer tercümeleri falan hep bunlar yapılıyor. Nevşehirli'nin yaptığı bunun devamıdır. Hı -hı. Ve ilk nizam ciddi tabini kullanan da Köprülüzade Fazıl Mustafa Paşa'dır. Hı -hı. Aynı aileden evet. E, çünkü o da profesör Fazıl ve e, özellikle şeye gönderiliyor e, Mısır, Suriye ve Hicaz'a gönderilip oradaki ulemadan Süleyman Fazıl Efendi ile birlikte okuyorlar. Fazıl Ahmet Paşa bin şey daha yapıyor e, İslam dünyasındaki Hicaz bölgesinde ulemayla irtibat kurup bir tecdit hareketi başlatıyor. O meşhur tecdit hareketini başlatan da Fazıl Ahmet Paşa'dır. Pek çok kitap yazdı Batırlar ama hiç Osmanlı bağlantısını kurmuyorlar. Niye? E, ya bilmiyorlar evet. ya da bilerek. Çünkü o hareketin en büyük ismi Süleyman Rudani. Bir yıl Fazıl Ahmet Paşa ile İstanbul'da kalıp e, proje yapıyorlar. Ve daha sonra büyük bir mali kaynak ve siyasi bir güçle dönüp oradaki tecrit hareketini organize ediyorlar. Bu tecrit hareketi çok önemlidir. Çünkü 100 yıl sonra kolonyalist emperyalistlere karşı İslam dünyasındaki tüm direnişleri örgütleyen alimler bu bölgede yetişiyor. Osmanlı İslam dünyasının geleceğini de tayin ediyor. Yani Endonezya'daki İslam hareketleri, Çin'deki İslam hareketleri, Hindistan'daki İslam hareketleri, Afrika'daki Portekizlere, Hollandalılara, İngilizlere, Fransızlara istiyar eden tüm o örgütlemeleri yapan Hicaz Dayı, alimlerin yetiştirdiği işte en meşhur İbrahim Kurani'dir meşhur Kürt alim e, bunların yetiştirdiği insanlardır Endonezya'da hala İbrahim Kur'an'ı okulu var hala ya bunlar bu yetiştirilirken bu aynı zamanda siyasi şuur siyasi şuur verili evet. Osmanlı siyasetinin Bitti, onun zamanıdır da alınıyor ki hepsi, son büyük zaferdi evet. yani ya bunlar Osmanlı onun için parça parça işlemek lazım. yıl içerisinde lazım. her dönem kendine ait özellikleri haiz. Tek bir Osmanlı yok tarihte. Osmanlılar var. Şüphesiz. Hükşehir Hocam sizin bu konudaki değerlendirmemiz? Gayet doğru. Yani bir e, toptancı bir şeyle değerlendirirsek e, hiçbir evet. sağlıklı sonuca varamayız. Tabii, tabii. Evet kuruluşun, e, fetihten sonraki durumun evet. hepsi farklı. Yani diyelim ki da kadar Evet. Daha çok nüfus müsait değil, Türkçe henüz yerleşmemiş. Düşün, Osmanlı ordusu 1502'ye kadar Türkçe konuşmuyor ki tam. Yani Osmanlı Türkçe konuşması nüfus lazım size. Yeşerdiğiniz coğrafya Türk nüfusun olduğu bir coğrafya değil. Yavaş yavaş oluyor bunlar. Beni nitekim ilginçtir 1480'lerden sonra, 82'dir Aşıkpaşazade'nin Osmanlı tarihi. Birden Osmanlılar'da ilginç bir anlayış çıkıyor. Klasik literatürü Türkçeleştirmek. Matematik eserleri, müzik eserleri, mantık eserleri, astronomi eserleri, coğrafi eserleri. E çünkü artık devlet Türkçe merkezli olmuş. Ordu Türkçe konuşuyor. İkinci Murat'ın tabii çok büyük rolü var. Rolu var. var. Hocam bu Murat'lar entesan. Birinci Murat da öyle. ikinci Murat da evet. üçüncü Murat da. Türkçici evet. adamlar. Evet. evet. Ve bakıyorsunuz mesela ilk mantık kitabı yazılıyor tarihte Oğuz Türkçesiyle. Ladikli Mehmet Efendi. İlk astronomi kitapları yazılmaya başlıyor. Türkçe kastediyorum. Arapça yazılıyor zaten. İşte İbni Katip El Konevi. Sonra Mustafa Bin Aleybi Vakı. Tüm meseleleri Türkçe. Evet. Coğrafya eseri, astronomi eseri. Sonra Seyid Ali ilk teorik astronomi kitabı. Gezegenler teorisi. Hep bu dönemlerde. Yani şunu genelleme yapabiliriz. Yani Osmanlı'nın Türkçe'ye verdiği değer ve hizmet... Her asırda oldukça Hocam Yok ki başka öncesi yani Büyük Selçuklar tamam hanedan Türkçe konuşuyor ama Devlet dili evet. Farsça, Farsça. Selçuklar'da Memluf, Arapça, şey Arapça. Baburlu'ya gidiyorsun Farsça Hocam yani e, hanedanın bu... dili Tamam ama bürokrasinin dili Çok önemli bu tabii. işlerde Bürokrasi ve diplomasi Ve evet. ordunun dili Evet. Türkler yani Osmanlılar 1461'dir Tarihte yazılmış ilk Türkçe matematik kitabı Oğuz Türkçesi 1461. Kalkan Delen'de yazılıyor. Malkanlar. <gülüyor> Sana e, Hacı Atmaca yazıyor. Şimdi Fartça başlıyorlar muhasebe işlerine. Evet. Ama Osmanlı Burak'ın... Bu da ilanlardan bir, falan. Ilanlardan falan ilanlardan gelen bir şey. Biz kabul etmiyoruz diyorlar. Türkçe tercüme ediyorlar hemen. Muhasebe dili Türkçe oluyor. Kalemin dili Türkçe oluyor. Akabinde ordunun dili Türkçe oluyor. Artık Türkçe merkezi bir yer alıyor. Bu da Fatih'in siyasetiyle çok alakalı hocam. Evet. Yani tamam Yunus Emre, Aşık Paşa... Bir sürü şairimiz var. E, fakat Fatih kendisi Türkçe şiir yazıyor. Oğlu Türkçe şiir yazıyor. Sultanca. İşte, Sultan, evet. Sonra veziri Türkçe yazıyor. Ve en önemlisi de hocası Türkçe'yi nesil olarak kuruyor Sinan Paşa. Meşhur Tazaruname ha, evet. sahibi i̇şte, Cemil Veriş, gönderdiği. Cemil Meliş diyor ya, yani, üslupta ceddimdir diyor. Şimdi düşünün adam 1400'lerin sonunda ölmüş. Ki Necip şeyin Cemil verici. hakikaten üslup sahibi bir yazardır. Ceddim diyor yani, atama diyor. Hakikaten öyle. Yani Türkçe dediğiniz Oğuz Türkçesi, Batı Türkçesi de yavaş yavaş kuruluyor. Yani Yunus'tan öncesi yok ki. O da enteresan ama Fatih'in Sinan Paşa'ya muamelesi. Ama biraz önce şey mi? Fatih eski Türk tarihine çok önem veriyor. Torunun adı Oğuz. Mustafa Ölen oğlunun oğlu, torunu Oğuz. Kutat Kubilik'i okuyan belki de tek Türk şey Anadolu'da. Anlatabiliyor muyum? Getirtiyor çünkü. Bahçileri getirtiyor. Uygur, Yarlık ve Bitiler yazıyor Uygurca. Evet. Dolayısıyla çok bilinçli bir siyaseti var bu konularda. Şimdi tabi Osmanlı dönemi uzun bir dönem. Dönemler halinde ele alınması lazım. Siyasi tarihle bağları var. Tabi. Ekonomiyle, her şeyle e bazı var. bağları var. İstersen şöyle özetleyeyim ben sana. Kuruluştan Yıldırım Beyaz dönemi'ni biz teşekkür dönemi diyoruz derslerde. Bu dönemde daha çok pratik bilimler, acil ihtiyaçlar, Arap dil ve edebiyatının öğretilmesi, uygulamalı geometri, uygulamalı astronomi gibi konulara ağırlık veriliyor. Sultan Yıldırım Beyazı Sultanlığa geçiş yapmak istiyor İslam dünyasında otorite kazanmak için Molla Fenari'yi çağırıyor. Yeniden örgütleniyorlar. Bu sefer mantık usulü usul dersleri, usulü fıkı, kelam. Ve İran'dan e, Hemedaniye, Abdülvacid el-Hemedani, daha sonra Kütah'yı getirtiyorlar, astronomiye başlıyorlar. Ve bu ekip İstanbul'un fethini mümkün kılıyor. Yani Molla Fenari, Hacı Paşa, e, Muhammed Şah Fenari, Molla Yagan, Hızır Bey, bunlar az adamlar değil. Fatih'le birlikte imparatorluk ufkuyla yerine bir örgütlenme yapılıyor. Ve e, 1500, yani 1475 ile 1600 arası Osmanlı İslam dünyası merkezine dönüşüyor entelektüel olarak o zamana kadar takip ediyor ondan öğrenci geliriyor bundan sonra Osmanlı belirlemeye başlıyor sorularıyla yazdıklarıyla yani diyelim ki hoca zadesinden başlayıp İbni Kemalinden e, Taşköprü zades'inden e, kılın zadiye kadar yazılan eserler sadece Osmanlı kültürü için değil tüm İslam kültürü için yani başka devlet ycel yani Evetbeyeleri var ama yani onun dışında işte Babur Memlük Babur Bağbül, Babürler var şeyde kurulmuş evet. kuruluyor. Yani Osmanlı zaten bulunduğu coğrafya itibariyle belirleyici bir konuda. İster evet. istemez her evet. konuda. Yani dini ilimler, dil evet. ilimleri, matematik bilimler diyelim ki Takyütlü Rasit İstanbul'da. Yani İslam dünyasının yetişmiş belki son büyük optikçisi, astronomu, mekanikçisi filan matematikçisi. Sonra İbn Hamza var hemen Takyütlü'den sonra. O da Oğuz Türkçesi ile yazılan en önemli matematik kitabını yazıyor. 3. Cumhuriyet'e sunuyor. E, bundan sonra ortaya çıkan krizler var. Biz o dönemi muhasebe dönemi olarak adlandırıyoruz. Yeni bir arayış, toparlanma, onlara girmeye gerek yok. 17. yüzyıl. 17. yüzyıl. Fakat Fazıl Ahmet ile bu sefer bir tecdit hareketi başlıyor. Ve bu tecdit hareketi e, gittikçe farklaşarak, batıdan gelen bilgi birikimiyle e, alakalı olarak bildiğimiz o nizami cidid hareketi üçünselimde köktenci bir yenileşmeye dönüşüyor. Peki bat'tan gelen bu bilgi birikimiyle yüzleşebilecek ve hesaplaşabilecek bir metodoloji yaklaşım, cesaret etkileşim şimdi, boyutu nasıl oluyor? Şimdi hocam bu ihtiyaçlarla alakalı da Osmanlıların, olan ilişkileri her zaman var. Ta ikinci Beyazıt döneminde tercüme var. Cerrah, name tercüme ediyorlar. Çünkü Frenki hastalığı var. Frenki hastalığını bilmiyor bizimkiler. Bizle alakalı adı üzerine. Bununla ilgili metin tercüme ediyorlar. Biliyorlar, ediyorlar. Şimdi onlara girmiyoruz. Çok sık irtibat uzun. var yani. Kuvvetli bir bağ var. Haymin da yazıyor. Tabii tabii. İrtibat de, var ve kü kültürel olarak da biliyorlar ne olup bittiğini. Ama Fakat, 18. yüzyılın başlangıçta biraz böyle sanki hesaplaşma. Şöyle Osmanlı kendi kültüründen şüphe duymuyor. Şimdi Toderini, İtalyan Venedik elçiliğine gelen 5 yıllık görevi ama papaz. Todereni diyor ki, bir kitap yazıyor biliyorsunuz Osmanlıların, Türklerin yazılı kültürü diye. Üç cilt, birinci cilt kitap, şey, eğitim sistemi, ikinci cilt kitap ve kütüphane, üçüncü cilt matbaa. Emin olun şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bizlerden daha sağlıklı bakıyor. Şimdi bir tespiti var ki, bu benim tespitimle aynı, o da şudur. Müthiş bir tekebbür var Osmanlı'da. Yani kendi kültüründen hiçbir zaman şüphe duymuyor. Bu gayet doğal. Diyor ki Toderini, Avrupa'daki bazı da Avrupalıların kendilerini geçtiğini bilmelerine rağmen kendi edebiyatlarına, kendi kültürlerine o kadar güveniyorlar ki bu adamlar diyor. Şimdi biraz da bu açıdan bak, biz Pigme kabilesi değiliz. Ya Osmanlıyız biz. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> adam kendini öyle bakıyor. Fakat bu konuda şey değiller. Ee, tırnak içerisinde kapalı değiller. E, batı'dan bilgi miktarı geldikçe, meseleyi onlar anladıkça bir de Batı'da ortaya çıkan yeni bir yöntem. Klasik bir yöntem değil, onu anlamak da kolay değil. Onu Fransızlar da çok rahat anlamıyorlar. Modern bilimin Fransa'da tam kabul edilmesi 1744'tür. Yani oraya girmeyelim. Şöyle değil, Muhaysal, evet. Nifton bir şey yazdı, herkes sıraya girdi. Nifton'un yazdıklarını kendi görevli olduğu üniversitelerde bile bilmiyorlar. Ne Cambridge ne Oxford bilmiyor. Asistanın bir haberi yok. Yani 1800'e kadar çünkü Batı'da üniversite kilisenin kontrolünde. Yani biz Batı'daki bilim entelektüel hayatı böyle basit bir hadis olarak görmeyelim. Orada çok yeni bir yöntemsel değişiklik var. Bu yöntemsel değişikliği anlamak o kadar kolay değil. Bunu süreç içerisinde kültürler Batı da çok hemen anlamıyor. O da süreç içerisinde anlıyor. Orada olup biten, konuşulan dilin gramerini ee, biz ne konuştuk sorusunu çok sonra soruyorlar. Bilim devrimi kavramını biz 1937'de öğrettik. Nifton bilim devrimi yaptığını düşünmüyordu yani. Rönesans kavramını 1898'de öğrettik. Rönesansı yapanlar Rönesans olduğunu bilmiyorlar. Bir, bir gelişme var orada. Bunun ekonomik maddi koşulları var, politik koşulları var, zihniyet koşulları var, teolojik koşulları var. Ee, o süreçle muhatap olduklarında hiç de şey kalmıyorlar. Bir örnek vereyim. Ambas Vesim Efendi Klasik bir astronomdur, matematikçidir, çok önemli eserleri var. aynı zamanda bir tıp kitabı var. Dusturul Vesim fi tıbbil cedid vel kadim. İlk defa, o söylemiyor tabii, Osmanlı alimleri kendi birikimlerine, entelektüel birikimler kadim demekten çekinmiyorlar. Batıdan gelen de cedid demekten çekinmiyorlar. Şimdi orada bir soru var, sanal bir soru. Diyor ki, batıdan gelen tıbbı İstanbul'da hastane şeyler açılıyor, muayeneler açılıyor filan bir tartışma oluyor. Diyor ki biz bunlara gidecek miyiz, gitmeyecek miyiz diye sorarsan tabii ki gideceksin diyor. Ama diyor bu frenkler bize kötülük yapabilir. Yanlış ilaç verebilir. Hayır diyor tıpta böyle bir ilke vardır. Cinsiyete, dine, efendim ırka bakılmaz. Her hasta doktor için filan falan Sonra şu soru çok önemli. Yahu siz demiyor muydunuz diyor İslam medeniyetinde, medeniyet demiyor tabi de İslam-Müslümanlar arasında üretilen bilim, tıp, her açıdan, batıdan, şöyledir, frenklerden diyor tabii. Şöyledir, böyledir, gelişmiştir. Niye biz onların tıbbına gidiyoruz, ihtiyaç duyuyoruz? Şimdi bakın bir Osmanlı alimi diyor ki, zahiren, lafsen bu böyledir diyor. Ama hakikaten, hakikaten baktığın zaman onların tıbbı bizden ileride. E ne yapacağız? Alacağız diyor. Bilim bu. Tabii. Bu gayet doğal yani bir sıkıntı çekmiyorlar. Ben size binlerce örnek verebilirim astronomide. O eserlerin en azından girişlerini okuduğum için oradaki psikolojiyi çok iyi biliyorum. Bu çok sonra ortaya çıkan bir psikolojidir bizimki. 1860'lardan sonra ortaya çıkıyor. Onun ortaya çıkmasının nedeni de bu İslam bilim tartışmaları, Renanlar ve benzerleri. Ondan önce Osmanlı alimlerinin, ya mühendishanelerin hocaları kim? Gelenmevi İsmail Efendi. Değil mi? Hüseyin Rıfkı Tamani, Palabeyik Mustafa Efendi'den bir yani. Birçok medresedeki başarılı hocayı değil mi Mühendisani evet. artırıyor. Talebeyi de öyle. öyle. Medresenin Tabii, başarılı talebelerini. Bir kere bizde devlet bir şey isteyecek. Türk, Türk devleti dedik ya orta <gülüyor> devam eden bir gelenek var. Devlet bir şey isteyecek ve devletin bekası için olacak bu. Ulema buna itiraz edecek. Bu mümkün mü ya? Çünkü bizim için devlet ne? önce gelir. Ne? Öyle görüyoruz biz bunu. Hani ortasından bizde kalan en önemli. haslet bu. Tamam Şimdi dolayısıyla şimdi e, devlet evet müddet hocam, diyoruz ya. Hocam tabii hocam daha iyi bilir. Şimdi Şeyhülislam paşa diyecek ki bu millet için devlet için faydalı. Şeyhülislam itiraz edecek. Tam tersine fetva veriyorlar, destekliyorlar. Tabii hep, hiç, hep öncü önce ya, destek yani ya. destekçi Tabii yani Mahmut'un düşün o yani gerçekten böyle e, kabul edilmesi zor in, inkılaplarına bile dört elle sarılıyorlar. Hocam mesele beka meselesiyse tabii, devletin tabii, bekası tabii işte. Herkes elini taşın altına koymuş. Ben burada tek tek şimdi şey sayabilirim evet. size. Evet. Hangi alim ne yapmış o dönemde? Tabii. Ama 1860'tan sonra iş ideolojik zihniyet analizine döndüğü için insanlar pozisyonlar almak zorunda kalıyorlar. Ondan önce böyle bir şey yok. Tatarcık Bütün... Abdullah Efendi 3. Selim'e işte layihalar sunuluyor. Evet. Bu devleti nasıl yeniden ayağa kaldırırız. Onun çok şeyli. Mukabeleyi bilmişsiniz evet. hocam diyor adam. Yani. Değerli bir layih. Rumeli Yalnız bunları diyor İslam'ı emri, İslam'ın öngördüğü ilkeler oluyor. Batı'dan alınıyor. Ama öyle söyleyeyim yoksa diyor toplumda büyük tepki olur. İşler aksar diyor. Fazıl Mustafa Paşa, Köprüzade Fazıl evet. Mustafa Paşa bile yeniliklere başlarken nizam-ı tüm bürokratları toplayıp şerif-i şerife bağlı kalacaklarına dair yemin alıyor. Evet. Meşhur bir şey bu. Tabii. Dolayısıyla yani böyle bir şey yok. Biz şimdi e, meseleleri incelerken e, biraz uzaktan bakıp inceliyoruz. Metinlere girmek lazım. O sokaklara girmek, o insanların psikolojisini hissetmek. Burada e, kolay bir iş değil. Dediğim gibi pigme kabilesi olsan bunlar çok kolay senin için. Tabii. Büyük bir medeniyeti temsil ediyorsun. Görmüş, geçirmiş. Tabii. Onun yaşamış. Çok, o psikoloji çok zor. zor tabii. Osmanlı'yı biraz anla yani o konuda. Çok Adam <gülüyor> almak kolay mı ya? Yani sen daha padişahınla eşit görmüyorsun onun devlet başkanını, vezirle eşit görüyorsun. Anlaşma maddesine diyorsun ki Rus çarıyla Osmanlı sultanı eşittir. Bu, bu psikolojiyi bizim anlamamız mümkün değil. Çünkü biz o psikolojiyi kaybedeli çok oldu. Ama Osmanlı bürokrasisi, Osmanlı entelektüeller bunu anlamakta zorlanıyor. Biz de tersi bir e, basit muhatabiyeti bile tabi ne ee, kadar ee, her devirde de çok... bütün hoş anlaşmalar rağmen her devirde de böyle bir takım yollarda hala üstünlük şeysi oluyor. Bir Avusturya 1661'de Avusturya İmparatoruna bir mektup yazılıyor. Bizde padişahı o sırada 4. Mehmet öbür tarafta da Avusturya kralı diye hitap ediliyor. Hudutta tam Naima bunu etraflıca anlatır. Tam sınıra geliyorlar. Avusturya elçisi bakıyor ki kendi imparatorundan Avusturya mümkün değil diyor. Ya bunu diyor değiştirirsin yoksa ben dönüyorum diyor. Aynı şey baburlar, geliyor. baburları aynı kavga. Geliyor tekrar bir mektup şey. Orada bir söz sarf ediliyor divan-ı Artık devir müdara devridir Bunu değiştireceğiz Hadi, diyor. Tabii, tabii. Değiştirip onu Avusturya padişahı diyorlar. Bizimki de padişah. Hocam Babürlerde aynı problem oluyor. Yani mektup yazıyor Osmanlı sultanı. Orada halife geçtiği için İtiraz ediyor Babur Sultan'ı zannediyorum. O da bir talihsizlik. Tabii. Yani o aradaki rekabet Bunu, hakikaten. Tabii, tabii. Sen orada Afşiye'yi hallet. Şimdi hocam bir örnek vereyim bu konuyu bitirelim. Ee, şimdi ismini hatırlayamadım. Meşhur bir Fransız hariciyesi mensubu, Türkolog. Sen, Türkolog diyorum. İlk e, oryantalist kabul edilen bir kişi Kanuni döneminde Kanuni Kanuni kanun geliyor. Ha. Türkçe öğrenmek istiyor ve Süleymaniye Medresesi'nden bir hoca tayin ediliyor. Türkçe öğretmesi için. Akşam kovuyor bunu, hocam. Diyorlar ki niye kovdun? Ya şu mübarek Türkçe adamın ağzına yakışmıyor ya diyor. Ya, ben de, ya öğretemem diyor. Bu yanlış doğru demiyorum. Resim bu ama. Zihniyet. <gülüyor> yani. Ya bunu töderini de söylüyor. İnanılmaz bir tekebbür var bu adamlarda. Şimdi bu e, dediği de üçüncü senim hocam. Evet, yani, dönem hocam yani sıkıntı yani? Dünya düşünce tarihi ve İslam düşünce tarihi e, okunurken, yazılırken, konuşulurken. Sanki 16. yüzyıla geldiğimizde bir hep bunu anlatıyorsunuz siz Hı -hı. Ee, baştan beri de bunu anlatıyorsunuz kitaplarınızda burada önümde Hı -hı. var işte e, kayıp halkadan başlamak Hı -hı. üzere e, tabii ben bu arada teşekkür ediyorum senin kitaplarınız gibi evet, bir akademik evet. e, araştırmaların keyifli anlatımı ama bir de denemeleri var evet deneme evet. gibi yani, hem o, hakikaten üslubu ile hem de içeriği ile ve okuyan e, deli öyle biraz yürü boyunu görelim <gülüyor> güzel <gülüyor> ee, <çizimlen. gülüyor> çalışmalarınız var. Hani ben bile okuyorum. 55 yaşıma rağmen bazen geldiğim e, İyi olur, olur, olur. Çok güzel. güzel. İyi hissediyorum. Ama baktığımızda mesela Fuat Sezgin'de de bunu görüyoruz. Ee, 16. yüzyıla kadar gelirken bir dinamizm 16. sanki bir örü toprağa serilmiş gibi. Biliyorsunuz Fuat Hoca'yı Türkiye'de tanıtan kişi benim. Frankfurt'a gittim İstanbul'dan onunla söyleşi yapmaya. E, Berlin'e geçtim. O zaman sonra Gökhan Çetin Sayar, sonra Gök Başkanı olan Gökhan Hoca. Ber Beraberdik. Dolayısıyla ben biliyorum Fuat Hoca. Fuat Hoca çalışkan, büyük hizmet etmiş bir insan. Yaptıkları yeter. Yani taş yerinde ağırdır. Ama çok mübarek etmek doğru değil. E, bilim tarihi, teknik bilim tarihi açısından Türkiye'de en önemli iki isim Salih Zeki ve Aydın Sayılı Hoca'dır. Fuat Hoca teknik anlamda bilim de değildir. Ama yaptığı işler e, bilin tarihi açısından yani hakikaten ona yeter. Büyük işler yaptı. Büyük adam yaptı. İslam medyatine aşık bir adam. Aşık da evet, e, öyle. Çok önemli bir isim. Sorum şu. İslam düşünce tarihinde Osmanlı'nın bu dönemi yok gibi. Hı hı. E, sanki özgün eser üretmeyen sanki değil. hadi Daha rahat söyleyeyim. Genel kabul itibariyle Osmanlı ve özgün bir düşünce eseri, özgün bir bilim tarihi, Niye? özgün bir felsefe. 17. yüzyılda Katip Çelebi ne yapacaksın özgemi Ya mantık. bir tarafıyla diyorsunuz ki, diyorlar ki özgün yok ya bir taraftan keşfiniz olmadan bir şey yapamıyorsun, canlım olmadan bir şey yapamıyorsun. Adam 1600'lerde yaşadı işte. Sonra onlar olmasa bu 600 <gülüyor> ayakta kalması mümkün mü? Böyle bir coğrafyada Avrupa gözünü oymaya çalışıyor. Şey, ama Ar bunun en önemli no, gerekliliği de haşiye ve şehirler zaten. Bir o şey, o, şey zaman, üretmemeden... o dönemde başlamıyor. O, o da bir şey hocam şimdi şöyle Bütüncül bir perspektif yok. İkincisi çağdaş soruları geçmişe taşıyoruz. Adamın derdi değil ki. Ya bu şuna benziyor. Şimdi Trabzon'dan bir babanın oğlu gidiyor Amerika'da yeni bir dünyayla tanışıyor. Babam niye bunu yapmadı, niye onu yapmadı? Ya Trabzon'da ona ihtiyaç yok. Şimdi Osmanlı bir medeniyet. Kadim bir medeniyetin son halkası. Batı'da yeni şeyler oluyor. Onu kimse inkar etmiyor. Osmanlı kendine göre bir sorun alanı var. Kendine göre dertleri var. Biz Osmanlı'da ne var ne yok diye bakmayacağız. Osmanlı nasıl soru soruyordu? Nasıl yöntem kullanıyordu bu sorulacağı? Ne tür kavramlar icat ediyordu? Buna bakacaksın. Yoksa bu tür mukayeseler doğru değil. Kaldı ki e, 17. yüzyılda ben tek tek isimler sayarak sizi boğmak istemem. Ama diyelim ki Müneccin Baş e de 16. yüzyılın ikinci yarısında adamıdır. Bir sürü felsefi metni var. Tabii, evet. Böyle şey bakılabilir mi? Mesela ben başka bir şey söyleyeyim. 18. yüzyıl klasik düşünce açısından modern... Batı ile etkileşimini bir kenara koyun. Modern klasik düşüncesinden 18. yüzyıl İslam tane ilim dönemlerinden biridir. E, İngilizce ada kitap yazdılar bu konuda işte. Mantık tartışmaları 40'a yakın önemli isim var o dönemde. En son isim de İsmail Gelerme Efendi. Ya mantık, felsefe, matematik bir sürü çalışma yapıyorlar klasik gelenek çerçevesi içerisinde. Modern arayışlar var. Oradan yeni bir şey üretebilir miyiz? Arayışları var. Çok dinamik. Bu şimdi şöyle. Bilmeyince Biraz önce hocama anlattım bak 1600-1700 arasında sırf tefsiri alın. İslam dünyasında sadece tüm İslam dünyası Endonezya, Çin, Hind, Arap dünyasında İslam dünyasında üretilen tefsir eserlerinin %60-70'i Anadolu ve Balkanlarda üretiliyor. Sıf tefsirde. Tefsire bir entelektüel faaliyet, canım benim entelektüel geleneğimin parçası Şüphesiz bu. Ya. Yani ve bu bazen tam tefsir oluyor, bazen ayet tefsiri, bazen sure tefsiri. Bilmeyince döküm elimizde yok ya. Bir de askeri zaferlerle manol bir zihnimiz var. 1600'den sonra genişlemedik. Halbuki genişliyoruz da ha şeye kadar, 2. Viyana'ya kadar. Yani evet. Osmanlı gerilemiyor ki, topraklar kaybetmiyor. Böyle bir zihniyetimiz var. E, kültür dediğimiz hadise sadece teorik bilgi değildir ki. Diyelim şiire bakacaksın. E, klasik Türk müziği itri diyorsun. E, 1650'lerde değil mi itri? Hat sanatı diyorsun. 19. sonu, mi? 20. yüzyılın evet. başına bile. Bütüncül bakmak lazım. Mesela sadece teorik, rasyonel bilgi değil. Sadece fizik bilgisi değil. Doğal felsefesi değil. Pek çok açıdan bak. Bilgi çok çeşitlidir. Bunları bir bütün olarak değerlendirsin. Dersin ki şu konuda fazla üretim yapılmadı dersin. Onun da kendi yönündenleri vardır. O da ayrı bir konu, bir araştırma konusudur. Yani şöyle bir şey var. Şimdi bize biraz ağır bir örnek olacak ama. Bir adama diyorsun ki senin alan kötü bir kadın. Ve buna bir süre sonra o da inanıyor. Bir süre sonra biri çıkıp diyor ki, yok ya ben araştırdım. İyi kadın. E, sen de diyorsun ki, ya Avrupalılar buna ne diyor acaba? Bizim durumumuz biraz buna benziyor. Kendi anamızı, kendi babamızı, kendi dedemizi kendimiz tanımıyoruz. Başkalarının bize tanıtmasıyla e, tanıyoruz ve bir süre sonra da onu kanıksıyoruz. Bu yanlış bir şey. Bakın bu şu değil. Varı yok gösterip yoku var gösterelim. Dıgıdık tarih mantığıyla her şeyimizi övelim. Değil. Ya önce bir resmi çekelim. Evet. Bir de çok e, anokranik okumayalım. Eee ta, Takiyettin niye böyle yapmadı? Ya Takiyettin'in derdi değildi o. Bu senin derdin. Ya yani Osmanlı'da bilgisayar var mıydı yok muydu sorusu ne kadar saçmaysa. Değil mi? Bu, bunu sorabilir misiniz? Şimdi bir tanım alıyorsunuz Mesela diyelim ki Frege'nin sayı tanımını alıyorsun. Ya onu esas aldığın zaman ne Aristoteles'te de yok, Okidde de yok, Batlamyus'ta da yok. Harizmi'de de yok. Ne olacak şimdi? Ya bu yeni çıktı ortaya çünkü fırkede önce Avrupa'da da yok, Lezde de yok yani. Siz belli bir yeni bir tanımı alıp onu geçmişini niye taşıyorsunuz? Önemli olan geçmişten bugüne de onu geleceksiniz. Ne yapmış bu adamla nasıl soru sormuşlar Ona bakacaksınız. Mesele biraz bu bilim tariveye düşüneceğim tane medeniyet perspektifinden kaynaklanıyor. Tabii yöntemle alakalı, psikolojiyle de alakalı bu yöntemle. Şimdi son dakikalarımızın bitti mi? <gülüyor> İçerisiniz evet, bir buçuk saate yaklaştı. Ben e, hocam sizin bir değerlendirmenizi bitirmek istiyorum ama e, aslında kademi konuşuyoruz hep. Tabii. İhsan Hoca. Satır aralarda verdiğiniz zaman kadimi idrak nedir? Ve kadimi idrakta ilkeler neler olmalıdır? Bir bunu <gülüyor> özetlemenizi rica edeceğim. E, bir de bugünkü e, yine kısmen temas ettiniz ama genel bir zihniyet düzeyinde yaklaşım ve uygulamada yaklaşım itibariyle bizim övgü veya realite merkezli geçmişin düşünce ve birikimini anlama, algılama ve geleceğe taşımadaki e, mevcut durumu nedir, ne olmalıdır? Can, şimdi bir cümle vardır ya Baban ithaf itaf edilen vazicidit değil, keşük adim yapmak lazım. Ben ona şunu ekliyorum: keşük adim yapabilmek için ciddit yapmanız lazım. Bunlar dialektik olarak birbirini besler. Şimdi siz günümüzde bir dil felsefesi bir tarih felsefesi çalışması yapıyorsanız geçmişteki dil felsefesi ve tarih çalışmaları size konuşur. Yapmıyorsanız onlar ya akademik bir gevezeliğe dönüşüyor, akademik çorba parasına dönüşüyor yani. Akademik tez yapıyorsunuz. Ya da övgü sövgünün nesnesi oluyorlar. Şimdi bizim geçmişi anlamdan kılabilmemiz için geleceğe adım atmasımız lazım. Geleceğe adım atmadığımız müddetçe, geleceğe yönelik bir projeksiyonumuz, bir plan programımız olmadığı müddetçe geçmiş tarihe dönüşmüyor. Geçmişimizle gelecekte karşılaşırsak o geçmiş tarihe dönüşür. Bu da geleceğe yönelik iş yapmak demektir. Yani biz Anadolu'da yaşayan Türkler olarak ne yapmayı düşünüyoruz? için? Ilişkin... Bizim geçmişimizde problemimiz yok aslında. Bizim gelecekle ilgili problemimiz var. Geleceğe ilişkin bir vizyonumuz, bir niyetimiz, bir amacımız, bir gayemiz masa başında olabilir. Ama onu gereğini yapma niyetimiz olacak. O sırada diyeceğiz ki atalarımız bu işleri nasıl yaptı? Ne yaptı bir bakalım diyeceğiz. Yoksa durup dururken hakikaten 16. yüzyılda ki entelektüel çalışmaların bugün için tarihsel olmak bakımından bir şey yok. Yani orada herhalde siz uzayın formüllerini bulmadılar. Kendi dönemlerinin problemine uğraştı insanlar. Dolayısıyla geçmişi idrak etmenin tek bir yolu var. Geleceği idrak etmek. Onun için ben şöyle bir cümle kuruyorum. Geçmişimizi bilmek, şimdimizi anlamak, geleceğimizi öngörmek. Bu üçümüzü evet. arada olması lazım. Geçmişimizi bilmek. bilmek, şimdimizi anlamak, geleceği öngörmek. Bu başka türlü olmaz. Yani siz bugünkü matematikten, astronomiden, şundan, bundan, zihniyeten haberdar değilsiniz. Yani klasik metinde nasıl yorumlayacaksın ki? Yorumlanmıyor. Sadece tasviri, betimleyici bir şekilde bugüne aktarıyorsunuz. Yapıyor bunu zaten pek çok uzmanımız var bu konuda. İyi fena da değil. Ha Türkiye'de bu 2000'den sonra değişti. Onu da söyleyeyim. Özellikle ondan sonra Türkiye'de yeni yetişen nesil, çok hakikaten ufuk acıcı işler yapıyor. Yani hocam bilir, ben hocamın eski öğrencisiyim. Bizim zamanımızda... Ders aldınız değil mi hocam? Tabii hocamdan ders aldım. Biz e, eskiden 6 sayfalık İsa Goji'nin metni okutacak ve bize içeriğini anlatacak ibare düzeyinde değil. Hoca bulamıyorduk. Doğru. E şimdi hocam... En, Gençler bunu hallettiler hocam. hocam. en zor öyle. mantık kitabını tersinden okutacak evet. çok insanımız var şu anda. Klasik metni okutacak. Evet. Pek çok konuda bulamıyorduk yani hakikaten ben onları biraz not aldım. O ilk tecrübelerimizi bahsettiğim 87'ler, 88'ler falan, 90'lar. Öğrencilik yılları. Tabii yani i̇lm Vaz. Nerede okuyacaksın i̇lm Vaz'ı? Kim okuyacak size? Öyle bir ilim var mı diye bilmiyorlardı bile. Ama şimdi biz dün itibariyle i̇lm Vaz okumaya başladık Zoom üzerinden. Bu gelişmeyi hadi. nasıl yorumluyorsunuz? Bu açılan ilahiyat fakülteleri veyahut bir takım vakıfların vesairelerin gayretleri. Hocam yola çıkmak lazım hiçbir şey yapmamaktansa yanlış yapmak evladır. Düzeltme evet. imkanınız var. Evet. Bir iş yapalım. Ya bunun için bir kullanım kılavuzu yok yani medeniyet kurma kılavuzu diye bir kılavuz yok. yanlış bir şey de yaparsanız kötüye gider. Hocam e yaparız, düzeltiriz yani. Evet. Önemli olan gerçeklikle yüzleşmeyi göze almak. Yaparız. Evet. İyi gidiyoruz bence. Ben de aynı Tüm Eksikliklere evet. rağmen evet. yol da var, yolcu da var diyoruz. E, tabii hocam yani yanlış yapacağız tabii yani. Tabii. Hiç mi yapmadı bizim atalarımız? Yanlış, Bir sürü yanlış yaptılar. O anlatalım. Yani Türk tarihi ak, sütten çıkmış ak kaşık değil ki yani. 120 devlet nasıl de kuruldu. Yani, he, hepsini <gülüyor> de biz yıktık değil mi? <gülüyor> evet. Şimdi, dolayısıyla bence yanlış yapmayı göze alacağız. Gerekirse duvara toslamayı da göze alacağız. Ama şunu da gerçeklikle yüzleşip kendimizi eleştirmeyi de becereceğiz. Ben o açıdan ümit varım. Çok e, hakikaten esaslı genç arkadaşlar var. Hocam ee, şu, sizin değerlendirmenizde yani, hemen hemen çok güzel yani bir Bağlantı içerisinde geçmişten, hali ve geleceğe yönelik projelerden hepsini, e, İhsan hocam çok güzel özetledi maşallah. Yani e, onun için çok teşekkürler. Yani ben de teşekkür. şahsen şöyle bir evet, evet. süreklilik fikri bir defa belli evet, bir belli, zemine çok güzel, oturdu. O, o çok önemli evet. İsimler, temel meseleler, yeni evet. yani genel izleyici olarak da. Yeni yaklaşımlar ortaya çıktı. Sanıyorum seyircimizin zihniyetinde de Çok. belli bir e, bütünlük fikri inşa olmuştur ama şimdi e, İhsan Hoca senden biz burada da bir söz alalım. Mesela biz program öncü Taşköprü Zade'yi konuştuk. Hı -hı. Şimdi Öyle, evet bir müşahhas olarak e, hocam zaten onun Türkiye'deki en önemli uzmanlardan değilse ama ben de ilgi deyince biz hocamızı okuyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> ben de mesela e, Taşköprü Zade veya Kınalı Zade veya Emine başa e, pek çok ismi ilgi alanım itibariyle bilirim ama bu ön sohbetteki konuşmamızda bambaşka bir dünya ortaya çıktı. Yani Hı -hı. bir dünya ülkeninde bir münevver bir entelektüel Hı -hı. bir felsefeci bir düşünce adamı portreleri Ortaya Bir çıkıyor. tane yok hocam. Şimdi bakın çalışılmadığı için bilinmiyor. Bu 5 yıl önce Taşköbizade'de bilinmiyordu. Bilinmiyordu. Ha. Sadece şk biliniyordu. Miftav Saadesi biliniyordu. Şimdi İbni Kemal. Şehir İslam olarak biliniyor. İbni Kemal'in 30-40'a yakın felsefe metni var. Ve Taşköbizade'nin e, selefi bu adam. Şimdi zannediyorum Ömer Mayer Akdar Hoca e, eserlerini yayına hazırlıyor bildiğim kadarıyla. 200 civarında mi? Kitap, Hocam, o, var. bir kitap ve risaleler. O hepsini çalışamayız biz evet. felsefe metinleri, evet. kenan metinleri diyoruz. Ali Kuşçu eee gelenbevi İsmail'in e her yüzyıldan temsil kahreti yüksek birer isim belirleyip bunları ya bir de gençlerin kahramanlara ihtiyacı var. Gençlerin sadece e, askeri kahramanlara değil bilimde, felsefede, sanatta da kahramanlara ihtiyaçları var bu kahramanları da üretmemiz lazım. Taşköbizade böyle bir kahraman olabilir. Kelim İsmail Efendi böyle kahraman olabilir. Evet. Ama bunu önce sizin e, yukarıda bir kabul etmeniz lazım. O zaman önümüzdeki programlarda tabii, inşallah tabii. beraber konuşuruz hocamla i̇nşallah, beraber. Inşallah. Ee, çok teşekkür ediyorum. Rica çok ederim, teşekkür, teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler bir sonraki tarih söyleşileri programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.